Merhabalar, hayırlı akşamlar. TV.net'e hoş geldiniz. Soruların peşindeye hoş geldiniz. Bugün yeni bir soruların peşinde ile karşınızdayız. Ee, kıymetli Hocam, ee, İhsan Fazlaoğlu ile birlikteyiz tabii. Ee, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, hayırlı akşamlar. Hayırlı efendim. akşamlar, nasılsınız hocam? Teşekkür ederim, sağ olun. Eksik Bugün biraz e, enteresan bir e, konuyu e, konuşacağız. Yani diğer konular enteresan değil miydi? Ben tabii kendi cihetimden ya, kendi şey cihetim, yapıyorum hocam. Cihetim. Meraga Rasatanesi'ni konuşacağız ama öncesinde geçen hafta... Meraga Rasatanesi diyerek çok daraltmayalım. Meraga Matematik Asunimi Okulu diye Okulu. Evet. Ee, Hatta ona kimyayı bir de ekleyebilirsiniz. Kimya Okulu. Evet. Eyvallah. Ee, geçen hafta miladi 1111 yılında vefat eden Gazali'yi evet. konuşmuştuk. Hem doğduğu hem üretim yaptığı hem coğrafyayı, zaman dilimini ve sonuçları itibariyle de ele almaya çalışmıştık. Evet. Bugün de yine miladi 1200'lü yılların sonundan 1258 e, üretimini evet. gördüğümüz bir e, yapıyı konuşacağız. İslam medeniyet tarihinin en büyük eğitim e, ve öğretim kurumlarından biri. E, kurumu diyeceğim diye şey yapacaksınız, <gülüyor> kızacaksınız bana kurumlarından birinin. Tastirecektiniz kızım. E, Matematik ve Astronomi Okulu. Kim ekleyebiliriz Hı. dediniz. Ben yine bir üçlü tasnif e, inşa ettim. Sizin arkanızdan hocam. Merağa neresidir? Hı hı. Tüm anlamlarıyla Merağa'da ne oldu? Merağa'dan ne çıktı? Anladım. Diye tasnif edip konuşalım tamam. istiyorum. Şimdi ama yine de 1111'de ölen, vefat eden Gazali'yi konuştuk. Atladık. Birden 1258'de kurulmuş bir okulu konuşacağız. Arada bir sürü boşluk var. Değil mi? Evet. E, bu boşlukları tabii dolduramayız zaten. Başka programlarda başka isimleri konuşabiliriz. Tabii e, o tahrir, tahkik hareketinin, sonra medreselerin aldığı şekil, e, onların yetiştirdiği insanların ürettikleri özellikle razi ve çevresi bunun üzerine konuşmak lazım. Ama e, onları başka programlara erteleyerek merakayı anlayabilmek için birkaç kavrama ihtiyacımız var. Bunlardan bir tanesi Moğollar. Evet. Moğolların e, İslam dünyasına özelde genelde de insanlık tarihine girişi e, önce askeri bir güç olarak sonra politik bir güç olarak evrilmeleri ve bu politik güce evrilmeleri esnasında yayıldıkları coğrafyadaki e, entelektüel hareketleri sahiplenme ve örgütleme biçimleri bunlar üzerine konuşmak lazım onu anlamadan İslam dünyasındaki o entelektüel hareketi anlamak mümkün değil. Şunu mübarek etmeden, mübarek etmiyorum söyleyerek 13. yüzyıl özellikle Moğol işgalinden hemen sonra İslam dünyasındaki en yoğun entelektüel hareketlerinin yaşandığı bir yüzyıldır. Evet. Çok yeni sentezlerin olduğu, yeni fikirlerin ortaya çıktığı bir dönem. 1240'da İslam dünyasına giriyorlar. 1320'ye kadar yoğun bir şekilde devam ediyor Moğol. Bu evet. bağlamda tabii şeyi de soracağım hocam. Belki oranın da anlaşılması lazım. Şimdi Moğol dediğimiz zaman... Yok, ben politik bir şeyden bahsetmeyeceğim ama. Beliren bir şey var o barbarlık. Yok onu kastetmeyeceğim. Moğolların her askeri hareketin, savaşın olumsuz sonuçları var. Bir de onların öngörmediği, çünkü bu işin algoritması öyle çok hesaplanacak bir şey değil neden oldukları mesela dediğim ki Pers'ten M.Ö. 600'de Anadolu'ya geldiklerinde farkında olmadan bir şey yaptılar. Babil kültürünü, medeniyetini ve Mısır'ı M.Ö. 600'de işgal ettiklerinde oradaki kültürün seçkinlerin Anadolu'ya, Ege'ye daha sonra da İtalyan adalarına kaçmasına ve Büyük Yunan kültürünün ortaya çıkmasına neden oldular. Şimdi Moğolların e, tarihi üzerine ayrıca konuşabiliriz ama e, sebep oldukları şey e, Merve civarında Nişabur efendim, ve o civarda oluşan kültürü o yoğunluğu orada olan kültürün e, mahalli olmaktan evrensel olmasına neden oldular. Hmm. Bu önemli. Çünkü oradan e, ölenler öldü tabi. Özellikle çok büyük isimler gitti. E, bilginlerden, alimlerden, filozoflardan. Ama kurtulanlar bu birikimi önce İran'a, Akabin'de Anadolu'ya ve Mısır'a taşıdılar. Dolayısıyla lokal olan, mahalli olan bir kültür e, e, tırnak içerisinde evrenselleşti, küreselleşti. Tıpkı 1449'da e, Ulube öldürülünce oğlu Abdülatif tarafından Semerkant Matematik Asunun Okulu'nun o mahalli okulun hmm. bir kısmının Hindistan'a, büyük bir kısmının da Anadolu, İstanbul'a gelerek e, küreselleşmesi gibi. Dolayısıyla modern ilk neden olduğu şey? Özellikle Sultan Sencer ve Hazım şahlar döneminde o son şeklini alan entelektüel faaliyetler, engeller adıyla edebiyat olabilir bu, mimari olabilir, matematik bilimler olabilir, felsefi bilimler olabilir. Bu isimleri, şey bu bilgileri temsil eden isimlerin ve oradaki fikriyatın e, İslam coğrafyasının diğer kesimlerine taşınması. Mesela diyelim ki 1250'den sonra Mısır'da olağanüstü bir entelektüel hareketlilik olacak. Bunun nedeni ne? Burası. Oradan gelen alimler orada belli bir zemin var şüphesiz. Ya da Anadolu'daki büyük entelektüel hareketin birden patlaması. yani Anası'ndan tut, Urmevi'sine, Korevi'sinden tut, Şiraz'ına hepsi buralardan geliyor işte. Tabii tabi Moğolların farkında olmadan yol açtıkları. Tabi tabi. Ama bir de Konuşacağımız şey itibariyle farkında olarak, isteyerek, bilerek planladık. Oraya şey. geleceğiz. Oraya geleceğiz ama bu farkında olmadan yaptıkları şeyin sonuçlarını farkında olan bir grup var yalnız. Burası önemli işte. Moğolların içinde. Hayır. İslam medeniyetinde ulema tüm siyasi ve askeri olup bitenlerin ötesinde bir zihni coğrafyaya sahiptir. Hmm. Ee, İslam dünyası büyük bir coğrafya. Bir sürü devlet var, bir sürü alt gruplar var, çatışmalar var. Ama Darül İslam her şeyden önce ilmi bir kavramdır, ulemanın bir kavramıdır. Dolayısıyla ulema için İslam coğrafyası, Darül İslam her zaman bir bütündür. Bu çok önemli bir nokta. Yani Endülüs'teki bir İslam aliminin kafasındaki İslam coğrafyası ile e, Merv'deki, Nişabur'daki, Tebriz'deki, Konya'daki İslam aliminin entelektüel anlamında bu illa alim derken büyük bir müdelesi olması, büyük bir müdelesi olması gerekmiyor. Alimin kafasındaki dar İslam aynıdır. Dolayısıyla ulema bu taşıyıcılığı üstleniyor ve oradan getirdiği bilgileri gittiği coğrafyalarda yeniden ekiyor, tohum taşır gibi. Yeniden onları ekiyor ve bu sürekliliği sağlıyor. İslam dünyasındaki süreklilikler büyük oranda Ulema üzerinden okunabilir entelektüel süreklilikler. O açıdan ulema bu Moğolların neden olduğu yıkımı bir şekilde olumlu bir pozitif bir tarafa dönüştürerek İslam dünyasının diğer coğrafyasına aktarıyorlar. Hem oradaki kültürü küreselleştiriyorlar hem de onun sürekliliğini sağlıyorlar. Ve hatta hatta derinden okuduğunuz zaman meseleyi Ince bir siyaset güderek Moğolların e, politik hakimiyetlerine entelektüel bir engel koyuyorlar. Yani ne demek bu? Moğolların İslam dünyasındaki zihniyet dönüşümü. Diyeceksin ki var mı zihniyetleri? Evet ilk başta yoktu ama kuruldu sonra. E, o zihniyeti İslam dünyasının e, içerisinde toplumsallaşmasını bir şekilde engelliyorlar. Bunu nasıl yapıyorlar? Klasik kültürü yeniden üretiyorlar. Kitap telif geleneklerini başlatıyorlar, okullaşıyorlar, öğrenci yetiştiriyorlar. Ee, bunu Bu başarmalar olağanüstü bir şey. Kılıçla durduramadığını bilgiyle. Kalem kılıçtan keskindir. Bilgi ordulardan daha hızlı hareket eder. Hiç bunu yaban atmayalım. Oğulların başına gelen. Herkesin başına geliyor yani romanlarında da başına gelen bu canım yani Yunan kültürü orada etkin Kesinlikle. oluyor tabii. O açıdan e, hani bu konuştuğumuz konudan bağımsız olarak e, İslam dünyasında askeri, siyasi yani politik anlamda olup bitenleri... E, yani şöyle söyleyeyim, politik zamanla kültürel zaman çakışmaz her zaman. Yani politik anlamda son derece olumsuz şartların olduğu bir yerde entelektüel hareket insanı şaşırtabiliyor. Aslında büyük oranda tam tersi şeklinde cireyanetmiyor değil. İşte bu entesan bir şey diyorum ya. Yani orası kötüyken i̇l il... ilgi bir iyi. şekilde değil yani. İlgin orası, şekilde. Iyi. yani orası iyi. Yani iyi. Pratik olan kötüyken entelektüel şey, kaynamak iyi. iyi oluyor. İyi oluyor. Genelde öyle bir Genelde olmayabilir ama bu bahsettiğimiz dönemle alakalı. Bakın ben size tek tek sayabilirim. Cebir, mekanik, optik, göm, efendim e, gezegenler teorisi. ...fıkıh, dil bilimleri... ...hangi alanı alırsak alalım... ...bu yüzyıl İslam dünyasında... ...olağanüstü bir yüzyıldır. Ee, bu yüzyıl... yani ...zaten bir süreklilik var ama... ...bunun hızı artıyor, bunun hızı üzerine konuşacağız. Orada Moğolların e, yine... E, ...kurdukları sistemin... ...doğal bir etkisi var. Onun üzerine konuşacağız ama... ...belki bahsettik de daha önce Yam Teşkilatı'ndan. Çünkü bir kere bakın şöyle. Klasik geleneklerde... 3 ee, şey, sınıf e, şey istemez. Bölüklü, bö bölük pörçüklü devlet istemez. İmparatorluklar sadece e, Fatih Sultanların e, fetih Arzuca. meraklarıyla olmuyor. Dönemin toplumsal şartlarıyla da alakalı. Bir kere tarım toplumu diye bir şey var. Tarım toplumu e, ne kadar çok verimli toprağın varsa e, nüfusu o kadar iyi bakabilirsin. Tarıma dayalı bir toplum. Tarım toplumu yani sanayi toplumu değil ki. İkincisi, e, ticaretin e, vergilendirilmesi meselesi. E, yolların güvenliği. Bunlar bölük pörçüklü politik yapıların becerebileceği şeyler değil. Onun için dikkat edersen e, eski dünyada bazen batıdan, bazen doğudan, bazen de merkezden merkez dedim Akdeniz dünyasından bir imparatorluk arayışı ortaya çıkıyor. Yani Cengiz'in ...finansörlerinden 300 tane Müslüman tüccar olduğunu biliyoruz kaynaklarda. E, Cengiz yüzde 30 alır ticari şeylerinden, e, ortaklıklarından. Çünkü o, orduyu beslemek gerekiyor. Yani ordu öyle ezbere, o kadar büyük orduyu... ...o kadar yayılmacı ve savaşçı bir orduyu... ...finanse etmek, onun... ...lojistik desteklerini... ...ayarlamak kolay değil. Anlatabiliyor muyum? Yani burada ama beni ilgilendiren şu... İşte tam böyle bir ortamda ulema... E, belli bir siyaset güdüyor. Ve e, bakın bunu belirli disiplinler önüne çıkması, e, belirli konularda eser yazılması, eser üretimi, klasik es yok olmaya yüz tutan metinlerin yeniden e, üretilip e, şeye sokulması, tedavüle sokulması falan ulemanın siyasetidir. Ulema bu açıdan yani medreselerin, medreselerin en büyük faydasını biz Moğol krizinde görüyoruz. O entelektüel yapı, o yani medreselerden mezun olan insanların müşterek bir lisana sahip olması... ...ortak bir akla, ortak bir dile, ortak bir vicdana sahip olması... ...o kültürel sürekliliği sağlıyor. Selçuklandan önceki coğrafyaya Moğollar gelseydi böyle olmazdı. Dağılır giderdi her şey. Çünkü ortak bir dil yok ulema arasında. Ortak bir zihniyet, perspektif yok. Yani kalkıyor merden adam... E, Hübeşe Tiflisi geliyor. Tiflisi oradan Konya'ya geliyor. E, efendim Mevlana'nın ailesi geliyor. Şu geliyor, bu geliyor. Esirdireberi geliyor. 3 aşağı 5 yukarı aynı dili konuşuyor bu insanlar. Aynı dili derken Arapça anlamında demiyorum. E, entelektüel dili e, anlamında. E, üçüncüsü ise bu dönemde e, Moğolların yine tabii farkında olmadığı İslam dünyasında bir hakikat krizi var. Bunu çok iyi analiz etmemiz lazım. Yani Moğollar İslam dünyasına girmeden önce İslam dünyasındaki bu tahrir ve tahkik hareketinin e, olumlu e, yapısı yanında bir de bilgide bir hakikat krizi. Yani insan hakikati bilir, bilebilir mi? Geçen hafta hatırlarsan e, o Gazali'nin ve onun devamında insanların yöntem merkezli bir arayışından bahsettik. Bir hakikat krizi var İslam dünyasında. Bu hakikat krizi diğer unsurlarla birleştiğinde İslam dünyasındaki yöntemlerin, farklı bilme yöntemlerin kendi pozisyonlarını yeniden gözden geçirmesi, yeniden konumlanması, birbirleriyle ilişkili müzakerelerinin tartışmalarının artması, çoğalması, yakınlaşmaları gibi pek çok yeni unsur ortaya çıkacak. Hmm. Meraka böyle bir şeyin, böyle bir ortamın, böyle bir Gelişmenin sonucudur. Meragan'ın matematiğe yönelmesi, matematiksel bir yapıya yönelmesi de bu hakikat krizini aşmada yeni bir bilgi arayışıyla alakalı. Yani mesela kurum ben sana anlatırım. Tarihi çok önemli değil onun. Ama burada önemli olan şeylerden bir tanesi, o hakikat krizini çözecek yeni bir bilgi tanımına ihtiyaç var. O tercih kendinden değil, bilinçli bir yani, tercih Yani kültürün doğal gelişimiyle alakalı bunu çözmek zorundasınız. Hmm. Gerçeklikle ilişkili, fiziksel gerçeklikle ilişkili, zihinsel gerçeklikle ilişkili, matematikle ilişkili, mantıkla ilişkili neyse nesne alanınız, orayla ilişki insanın idrak ilişkilerini yeniden kurgulamanız lazım. Hmm. Yapılan tartışmalar, müzakereler bir süre sonra şöyle bir soru, çünkü biz gerçekliği bilebilir miyiz, hakikati bilebilir miyiz? O dönemde bilgi hatırlarsan neydi? Ee, eşyanın hakikatini bilebilir insan kabulü vardı. Ve bu hakikati bizim erişimimiz var. Biz bunu bu, bu, temel e, aksiyon bu olduğu için, temel cümle bu olduğu için, önemli olduğu için insanlar buna çalışıyorlar. Yakınsak bir bilgi, istatistikler bir bilgi yetinmiyorlar. Şimdi bu çok önemli bir nokta. Bak. Ee, bilgideki kesinlik arayışı. Yani Siz bir kitap yazarsınız, efendim bir konu hakkında konuşursunuz da mesele sizin konuştuklarınızla Kurduğunuz cümlelerle, hakkında cümle kurduğunuz e, yapıların ilişkisi. Şimdi ben hep verdiğim örneklerden biridir. 1687'de Newton, Prinsipa'yı yayınlıyor. Principia Matematika, Natura Filosofia, Doğa Felsefi, Matematik İlkeleri yayınlıyor bunu. Büyük eser. Hı? Modern fiziğin kuru, kurulduğu eser. John Locke'a veriyor. John Locke, bu meşhur empirist felsefenin kurucu liberalizm, öbür taraftan tabii köle ticareti yapan, ee, arkadaşım John Locke diyor ki e, Nifton diyor bu senin yazdığın kitap bize fiziksel gerçeklik hakkında matematik gibi kesin bilgi verebilir mi? Verir mi? Yani... Koca bir kitap yazdım. Nifton diyor ki yani e, değil. Geometri gibi değil. Çünkü geometri biliyorsun o dönemde daha milattan önce e, Platon Akademisi'nde Edoxos'ta başlayan süreçte e, işte oklidin elementlerini gördüğümüz son derece e, aksiyomatik yani kavramları belli önermeleri belli çok sıkı bir disiplin e, düşüncenin formel düşüncenin en iyi temsil edildiği bir bilim henüz aritmetikçe bir öyle değil 1860'lara kadar piano olarak kadar falan diyor ki Newton e, maalesef o zaman çöpe at diyor bunu şimdi bak bu burası önemli bir şey yani sizin e, şu masa hakkında konuşmanız çok önemli değil konuştuklarınız bu masaya ne kadar mutabık? Hakikaten o masayı bana ne kadar veriyor? Yani siz masayı benim zihnime ne kadar doğru tercüme ediyorsunuz? Burada bir tercüme var da bu tercüme mutabık mı? Yani İstiklal Marşı'nı İngilizce'ye tercüme ettin de Arapça'ya tercüme ettin de hakikaten Türkçe'deki gibi anlamı veriyor mu? Gibi Öyle düşünebilirsin bir benzetmeyle. Bu çok önemli bir şey. Yani Kant'ın felsefe sistemini anlamak için de bu kesinlik arayışını göz önünde bulunduracaksın. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu dönemde de benzer bir problem var. Mantıkla yapılan bir e, bilgi üretimi var, matematikle yapılan bir bilgi üretimi var, dille yapılan zaten insan idrakinin üç lisanı bu teorik lisanı. İşin ilginç tarafı bu üç lisan, idrak, bu üç lisan da bu dönemde patlıyor. En önemli dil bilimi eserleri bu dönemin ürünleridir. Sekkakilerin, Kazvinilerin, sonra devam ediyor bu. İyicilerin, efendim, İbn-i Şamların... Anlatabiliyor muyum? Yani bu çok önemli bir şey. Niye durup dururken önemli dil metinleri, belaat metinleri... 13. yüzyıl ve 14. yüzyılda yazılıyor canım? Yani bu keyfi bir şey değil ki. En önemli mantık kitapları bak. Şemsi, Esud'un Eberi'nin, Nasreddin katibinin de... Katibinin Eşşemsiyesi, Sıraşı'nın Metaliği, İslam Dünyası'nın önemli mantık metinleri dönemde yazılıyor. E, Matematikte zaten hiç söylemeye gerek yok. Merhaba Matematik asrımı Okulu. Peşinden Tebriz Matematik Asırı Okulu. En önemli matematik metinleri tek tek sayacağız, bahsedeceğiz eğer geri gelirse. Sayılar teorisinde C1'de efendim paraleller teorisi geometri, tarih hareketi yani matematik bilimleri ilişkin tarihi kurumsallaşıyor. Kurum kazanıyor. Koca bir kurum burada. E, efendim, medreseleri var, imalathaneleri var, kağıt taneleri var. İnanılmaz bir kurumdur Merak'a. Yani öyle basit bir şey değil. Sadece medrese değil orası. Rasathane değil. Kağıt üreten atölyeler var. Yani cilt yapan atölyeler var. Mürekkep üreten atölyeler var. Yani inanılmaz bir kimya sistemi var orada. Eyvallah. Hocam şimdi tabii siz çok hızlı girdiniz. Çok da güzel devam ettiniz diye. Ben hiç bölmeyeyim dedim. Ee, buralara gelecektik. Biraz geri gitsek. Şöyle... Hayır, hayır. Bu, bu zemin. zemin. Yani, bu... Ha, o zaman zemini zemin. e, biraz daha daha somut şeylerle netleştirelim istiyorum. Tamam. Merak'a dediğimiz zaman Doğu Azerbaycan'da bugün itibariyle tabii, tabii, bir yeri kastediyoruz. Evet. Şimdi Hulagu'nun başkent olarak seçtiği bir yer. Onun coğrafi nedenleri var. At yetişiyor orada. Merak'a Tabi. Yani o Moğol ordusunun atları biliyorsun küçüktür. Evet. evet. Ve nala ihtiyaç duymaz. Çünkü o kadar büyük bir ordunun demir ihtiyacını karşılayamazsınız. Yani Yanlış hatırlamıyorsam 33 ton lazım. Demir lazım. 25 bin kişilik bir e, süvari birliği için. çünkü 3 hmm. tane yedek atları var. 100 bine yakın at yapıyor. E, onların e, at tabii. Yani sizin tankınız o zaman. E, Zırhlı aracınız o. E, 33 ton yanlış hatırlamıyorsam demire ihtiyacınız var. E, demiri aldın. Ham demiri onu işleyecek ustalara ihtiyacım var. Değil mi? E, Moğol atların önemli özelliği. E, Nansız koşabiliyorlar. Nalları yok yani. Bir de küçük olduklarından dolayı e, savaşlarda yaralanmaya çok dayanıklılar. Dayanıklı atlar yani. Hızlı gidemiyorlar sadece. Eyvallah. Evet. Şimdi e, şeyi bu, siz bir tarafıyla yatağa kurdunuz. Ama mesela önemli bir soru var. Gene buraya ilişkin. E, Hülagu Han Bağdat'ı üzerinden geçtikten sonra, yakıp yıktıktan sonra 1258 e, o da. Evet. Sonra Meraga'da e, bu konuştuğumuz e, şeyi matematik ve astronomi okulunun kuruluşuna... İşte bu genelde literatürde böyle bilinir, doğru değil bu. E, Hulagu, on... Hulagu kurdu ama şimdi Hulagu bu fikri nereden alınıyor? Şimdi güzel bir yere girdim. Önce şöyle kısaca tarihleri bir hatırlayalım. 1240'da Moğollar İslam dünyasına yoğun bir şekilde giriyorlar değil mi? <gülüyor> 1220'de pardon 1220'de girmeye başlıyorlar. 1243 Köse Dağı Savaşında Selçuklu Anadolu Selçukluları e, ne diyelim vasal hale getiriyorlar. 1258'de e, Bağdat'ı ele geçiriyorlar. 1288 evet, Selçuklular yıkılıyor. Şimdi e, Hulagu e, 1252'de şeye geliyor, e, İlhanlı Devlet oluyor. Şimdi bunu anlayabilmek için Moğolların e, mekanizmasını iyi çözmek lazım. Tulu diye bir adam var. Şimdi Tulu, Cengiz'in küçük oğlu. Tulu'yü devrimi derler tarihçiler buna. Ben tabi uzmanı değilim ama onlardan okuyorum. Tulu, Cengiz'in en küçük oğlu ve askeri bir deha. E, bir rivayete göre e, kendisini feda ediyor abi, han için. Bir rivayete göre alkolik iltiği için ölüyor. E, han öldükten sonra yapılan e, kara bir toplantıda üç oğlu şeye el koyuyor Cengiz Devletine ee, Kubilay han oluyor Büyük Han ve şeye Çine gidiyor biliyorsun evet. Mönke dördüncü e, han e, başa geçiyor ve şey Hulagu da e, Doğu dünyası bunlar üçü kardeş şimdi burada Mönke önemli esas itibariyle hmm. tamam mı şimdi Mönke kim ee, dördüncü han bir kere büyük bir reform yapıyor devlete. Niye reform yapıyor? Çünkü bu adam Octave'in elementlerini okuyan bir adam. Literatürde bunun bilgisi var. Yani şimdi dedik ya Moğollar evet barbar bar, ama hızla girdikleri medeni dünyanın çünkü bunların danışmanları kim? Çin devletinden, Uygur devletinden danışmanları var adamların. Sonra İslam, Şahlar devletini yok etmiyorlar, bürokrasisini alıyorlar canım. Yani adamların e, müneccin başı Hüsamettin Salar. Yani şey astronomi yani. Bu durumda Nasreddin Tuğsi'nin hususi bir ikna şimdi oraya oraya, oraya geleceğim. Şimdi Mönke e, şunu öğreniyor. Yanında şey var Mönke'nin. Cemalettin Buhari diye bir alim var. Mesela bu çok önemli bir adam. Bu bir matematikçi astronom Cemalettin Buhari. Cemalettin Buhari ona e, bilimin Efendim düşüncenin, matematiğin önemini anlatıyor ve Cemalettin Buhari'nin ciğili ile e, telkiniyle ile Mönke bir rasathane kurmaya karar veriyor. Ama Karakorum'da Moğol hmm. Moğolların başkenti bir rasathane kurmayı düşünüyor. Ondan sonra alimleri toplamayı, kendisi de e, bilgiden haberdar olan bir adam ve şey Cemalettin Türkistan diyor ki bunun işin başına kim geçsin. O da diyor ki Nasrettin tusi geçirelim. Şimdi bunlar ulema birbirini tanıyor. Ş e, şeye mektup yazıyor. Tuğsi'ye mi? Hayır. E, Hulaguya. Hulaguya. Diyor ki bana tusi gönder. Tusi o dönemde şeyde. E, Sabba, Hasan Sabbah'ın e, elemanları, Batililer tarafından e, o meşhur Alamut Kalesi'nde. oraya yine... ediliyor. Tabii. Oralar karışık biraz. E, Hulagura'yı ele geçiriyor ve e, birden aklına şöyle bir şey geliyor. Niye Rasatani'yi Mönke deriyim. kursun ki? ha? Niye Tuğsi'yi sana göndereyim ki? Hmm. Ve Tuğsi'yi böylece uyanıyor. Hulagu çok şey değil. E, bu konulara aşina biri değil. Ama Mönke'nin e, bu talebi onu yandırıyor. Hmm. Dolayısıyla Tuğsi'yi e, göndermiyor. Zaten Mönke de e, erken yaşta ölünce 1259'da e, Tuğsi'ye bu sefer diyor ki şey sen bu işi yap. Tabii başka hikayeler de var. E, onu ikna etme, nasıl niye işe yarayacak diye soruyor falan var ama şunu unutmayalım. Astronomi klasik gelenekte e, aynı zamanda bir e, devlet düzenini sağlamak için gerekli bir bilim. Takvim yapacaksınız. Hmm. Tamam yani matematik bilimler e, ...idari meşruiyet açısından önemli arazi taksimatı yapacaksınız, vergi toplayacaksınız, mevsimleri belirleyeceksiniz değil mi? E, kışın vergi toplanmaz, Ne zaman hasat yapılacak bir sürü şeyinize yani bir devlet düzeni için ihtiyacınız var. İki, o dönemin kozmolojik kabulleri açısından sizin gök, yeryüzü ile gökyüzü arasındaki ilişkileri ta Asurbanipal'dan beri e, bilinen bir şey bu. Çünkü gökyüzünün yeryüzünün etkisi olduğunu biliyoruz. Yani astrolojiyi tabii şey olarak düşünmeyin bunu sık sık tekrar ediyorum. Astroloji bugünkü gazete astroloji değil. Matematiksel bir bilim. Aynı zamanda tüm gökyüzü olaylarını meteoroloji şimdi, Mesela bizim bak, astroloji meteorolojiye benzeyebilirsin bugün. Meteoroloji nedir? Bir tahmindir değil mi? Evet. Yani bu insanlar da astrolojinin e, kesin bilgi vermediğini biliyor canım. Ama yaklaşıyor. Yani astroloji demek kaderi belirlemek değil bu, bu gelenekte. Gökyüzünün yerinizin olan etkisini tahmin etmek. Yani sana diyor ki haberlerde, e, önümüzdeki Hafta fırtına kopacak, yola çıkacaksın işte dikkat et. Sen de ona göre tedbir almıyor musun? Buna benziyor bu. Yani güneşin etkisi, ışığın e, yeryüzündeki etkisi, mevsimler, o dolanımları filan ta M.Ö. 2005'lülerden bir bildiğimiz için. Astroloji dolası çok önemli. Bir... Ve e, o dönemin kozmoloji kabulleriyle yeryüzündeki e, bu etkisinden dolayı astronomlar ve e, astrologlar gökyüzüyle konuşan adamlar gibi kabul edildiğinden dolayı özellikle dünya fatihleri, yani dünyayı fethetmeye kalkan hemen hemen her sultan bir rasadhane kurar. Yani rasadhane bugünkü anlamıyla gökyüzünü inceleyelim, gezegenler nasıl? Tek o değil yani. Onun bir parçası. Burayı, burada mutabıkız değil mi? Yani bu burayı, burayı iyi anlamak lazım. Yani klasik gelenekte astroloji ne demektir? Astral olan yani gökyüzüne ait olan, semavi olan ve o semavinin yeryüzüyle olan ilişkisini iyi anlamadan meseleyi çözemeyiz. Dolayısıyla rasathaneler çok e, önemli kurumlar. Ve çok pahalı kurumlar. Yani bakın... Daha önce şey yapmıştım hocam sormuştum. O örneği verebiliriz herhalde yine değil mi? Yani meragayı bugünle bir yerde e, örneklendirirsek e, tabi odur diyebiliriz. Ya, bak ben sana basit bir örnek vereyim. nerede onu konuştuk. Bak şimdi unuttum. Eee... 16. yüzyılda bir tefsir 10.000 dirhem. 10.000 dirhem. 10.000 dirhem ne biliyor musun? Üsküdar'daki Enniyev o dönemde. Ya konak alıyorsun Üsküdar'da 10.000 dirheme. Bir, bir tefsir eseri için. Çok pahalı kitap. Şimdi bunları düşünmüyoruz dedim ya mürekkep nasıl üretilir, kağıt nasıl üretilir, o nasıl yazılır. Çok pahalıdır kitap. Helele havas için yazılan, yani ulema için yazılan, üretilen metinler çok pahalı. Rasathane çok pahalı bir iş. Yani zaten bunu nasıl finanse ediyor şeyler Moğollar? Adamlar tabi Müslüman olmadığı için o dönemde e, İslam hukukunun ince ayar kurallarına uymuyorlar. E, vakıf arazilerinin yüzde on gelirini rasathaneye tahsis ediyorlar. Yani inanılmaz bir şey tabi. İnanılmaz bir gelir o. Dediğim gibi rasathane çok büyük bir yapı. E, medreseler var. Çeşitli dereceli medreseler var. Atölyeler var. Çok çeşitli atölyeler var. Yani mürekkep atölyesi, kağıt atölyesi. Özel tarihçisi var şeyin. Meragan'ın da tabii, tabii. var değil mi? Mer Meragan'ın özel tarihçisi var. Orada olup biteni kaydediyor. Bunun bir kısmı geldi günümüze. i̇bn Fuvati. Maalesef 30 ciltlik eserin çoğu kayıp. Yani orada görev yapan alimler, orada çalışan. Herkesin kaydığı. Onların hayat hikayeleri. Tabii inanılmaz bir kurum. Orada kurum. yaptıkları şeyin tarihi bir şey olduğunu farkındalar. Farkındalar. Haliyle. Tabii tabii. Bir, bir şey de... bilgisi doğru mu? Çok özür dilerim. Ee... Şimdi notlara bakarken 400 bin ciltten Yok. oluşan bir kütüphane <gülüyor> toplantılar. Güzel, güzel, güzel. Evet. Hocam bu rakam bu değilse, yarısıysa bile Yok. yine için çok şöyle, olağanüstü. Değil. Şimdi bu çok kullanılır. Evet. Her i̇şte, yerde var tabii şey. Tabii, tabii, tabii. İşte Endülüs'teki kütüphanelerde 400 bin cilt, Merak'a 400 bin cilt, Sene. Bu bir rakam bu. Sittin Sen'e yaşamak gibi ya. Tabii tabii yani. bu Ama bu 400 bin nereden geliyor onu sana söyleyeyim. Ee, İskenderiye kütüphanesi var ya. Evet meşhur. Meşhur müze. Müze oradan geliyor. Ama o dönemde kütüphane olması mümkün değil. Kitap yok çünkü. Ne var? Papyrus var. Ondan sonra e, rulo e, hmm. olan şeyler var. E, e, ne o Tabletler var. Deri var, kemik var. Kitap yok ki. 400 bin nesne var ya yani. her şey ondan önce Niniva kütüphanesi Asurbanipal'in kurduğu 127 cilt kitap var desek kimse inanır mı? Milattan önce 600'de kitap mı var ya? Ama 127.000 tablet var işte. Kitap var yani. Kitap o dönemin kitap o işte. Bakın Niniva kütüphaneleri ilk tarihi kurulmuş büyük kütüphanedir bildiğimiz. Milattan önce 600. Bunun 27.000'ine yakını 26.700 zannediyorum tablet bugün İngiltere'de Top, topluca bulunmuş, götürmüşler oraya. Ee, şimdi onu da o zaman şey yapalım, ciltlik kitap gibi düşünelim. Değil. Şimdi bu İskenderiye bir sembol olmuş. Dolayısıyla siz bir kütuba 400 bin dediğiniz zaman İskenderiye ile hmm. Rakam var mı peki hocam bildiğimiz yeni Yok. bir şey? Ya bir kere İslam dünyasında 400 bin cilt başlıklı kitap yazılmış mıdır? Düşünmek lazım yani. Müsha sayısı olabilir de. Hmm. Yani tabii kağıt yazma kültürü bu ya şey rivayeti dolayısıyla bana yani bir tarafıyla çok çok şaşırtıcı ama mümkün gibi de gel geldi ee, Moğollar girdikleri her yerin e, malzemesini toplayıp burada topluyorlarsa tüm eserleri yok de, yok ediyorlar önce ama önce bayağı o, o ayırdına varıncaya kadar ya mesela düşün şimdi herkesi öldürünce yanlış hatırlamıyorsun bir Taoist rahip var diyor ki niye öldürüyorsun ki bu şeyleri insanları tarım yaptır diyor vergi lazım diyor devlet nasıl yaşayacak tabi Bunlar e, in, ya, Moğol tarih araştırmalarında bunların hepsinin e, incelemesi yapılmış. Şimdi zaman yavaş yavaş aydınına varıyorlar bunların. O ilk dönemlerde gerçekten e, adamlar bilmediği için pek çok şeyi yok ediyorlar. Ama daha sonra özellikle alimler yani Moğollarla anlaşan alimler diyelim tırnak içerisinde e, kurtarabilecekleri her şeyi kurtarıyorlar. İşte Nasrettin Tursi bunlardan biridir. Sadece Nasrettin kitapları kurtarmıyor ki. İnsanları da kurtarıyor. Öcekler, yani, alim. alim bir biri varsa Nasrettin Tuğsi'ye söylemeden Moğollar operasyon yapmaz. Yani diyelim ki bir alimle karşılaşıyorlar bir yerde. Ben diyor matematikçiyim diyor. Değil mi? Ya yani da ben işte fakiyim, ben astronomum, neyse. Onu dediği an ona dokunmaz Moğollar. Nasrettin Tuğsi'ye verirler. verirler. Bunun en güzellerini Muhittin Maribi'dir. Ayrıca Maribi. Adam Fas'tan gelmiş. Memlük döneminde Mısır'a. Şam'a ziyarete gitmiş. O sırada Muğol Birliği bunu yakalamış. Bu da biliyor bunu. Ben astronomum diyor. Matematikçiyim diyor. Hiç dokunmuyorlar. Doğru şeye gönderiyorlar Tusi'nin yanına. Tusi tabii tanışınca hemen. Mesela Hüsamettin Salar Hulagu'nun müneccimi ve ondan Bağdat'ın fethi için uygun zaman istiyor. O da Müslüman bir adam olduğu için de bir Zaten Olumsuz yani. veriyor tabii. Yani zaman gelmedi, şöyle değil, böyle değil filan. Ee, en son Hulagu dayanamıyor. Tuğsi'ye diyor. Tusi diyor ki sıkıntı yok. Gidebilirsin yani. Fethi gerçekten sonra Hulagu diyor ki bunu öldürün diyor. Yok diyor Tusi Bu çok önemli bir alim. Bunu Melaga'ya gönderin benimle çalışsın. Tabii. Sonra ile de kavga edince Tusi diyor ki artık ne yaparsanız yapın. Öyle öldürüyorlar adama. E, anladım o, şey, reklam gelmiştir hocam. Reklamdan sonra Tuğsi'nin bu bakış açısında çok tartışılan da bir şey konuşulan. E, tabii Konuşmak o... isterim. Ne, ne söyleyeceksiniz özellikle? Evet tabii konuşuruz tabii. Evet. E, salt bir entelektüel e, yok, yok, çok büyük. gaye ve büyük içindeymiş ve Sadece İslam gibi. tarihi için değil. Tüm e, Akdeniz insanlık tarihi için hatta bana sorarsan Çin tarihi için de önemli. Biraz sonra bahsedeceğiz. E, yani gerçekten 13. yüzyılın tabii 13. yüzyılda çok büyük adamlar var. Hemen hemen her açıdan. Saadettin koneviisi var, Celalettin Rumisi var, e, ne bileyim Kemalettin Farisi var, Şirazi'si var, e, Katibisi var, Eberis bir sürü adam var ama e, Tusi hakikaten ilk üçe girecek bir entelektüel her açıdan. Hele hele matematik bilimler söz konusu olduğunda tüm Akdeniz dünyasının matematiksel birikimini Canlandırması, yeniden üretmesi, onu zenginleştirmesi, geliştirmesi ve bunu devam ettirecek ee, nesiller yetiştirmesi. E, Büyüklüğü ile ilgili şeyim yok. Sadece yani atomu ben parçalarım. Oradan bir bomba çıkarılıp çıkarılmaması benim umumda değil. Yok yok siyaseti var. Ee, yok yok o kadar değil. Değil. değil. değil. Çok ciddi bir siyaseti var adamın. Evet. İnanılmaz bir e, birikimi kurtarıyor. Ve o birikimi yeniden üretiyor. Ve o birikimi taşıyacak zihinleri yetiştiriyor. Ki onun etkilerini daha sonra biz Anadolu'da da. mı? Anadolu'da, Çin. Dedim ya Çin Çin'e gidiyor öğrenciler onun. Yani bahsedeceğiz biraz sonra. Tabii. Çin'den öğrenciler de var yani zaten. Yani Semerkant varsa, İstanbul varsa bu Tusi'nin e, çizgisidir. E, özellikle matematik bilimlerde, felsefede, mantıkta, kelamda. Ya Tusi'nin kitabına yazılan Şer ve Haşi'ye medrese kuruyor Osmanlı işte. Haşi, Tecrit medreseleri. Tusi nesini o? Evet. Hmm. Bununla konuşalım. Evet. Bu tabii 400 bin kitap olmaması... E, Seni üzdü mü? Biraz üzdü. Yok hiç de üzmesin. E, önemli olan nicelik değil ki nitelik. Ne kitaplar var orada? Sayarız onları istiyorsan. Her Peki. biri bir kütüphane Oo, diyorsun. Tabii tabii. Kütüphane ve sonraki dönemi belirleyen eserler. Yani diyelim ki sayılar teorisinde yazılan metinler, optikte üretilen metinler, cebirde üretilen metinler falan az şeyler değil ya. Bu şeye bakarken hocam bugün notlara gene bu rasathane e, okulla ilgili... Ee, inşaat e, mühen, mü, mühendisini diyeyim. Tabii tabii. Şam'dan hususi getirtti. Muhyettin Urdi. Evet. Muhyettin Urdi büyük mimar ve aynı zamanda büyük bir astronom. İlk gezegenler teorisine ilişkin orijinal metini üreten kişidir o. Ee, şey o, e, Okulu yapan. Kişi. Tabii okulun mimarisini de yapıyor. Ama tek başına yapmıyor tabii de. Başkaları da var ama o bir mimar aynı zamanda. Bizim alimlerin böyle özellikleri var. Kale yapan, kule yapan, savaş aleti şey Konyalı mesela alimlerimiz var. Tabii tabii. Başarının tesadüf olmadığı özellikle Tüsi özelinde hani yani niye inşaatı yapacak kişi Şam'dan hususi getittiresin yani oru yapabilecek şimdi dedim ya Ulama Network'ü inanılmaz bir şekilde birbirlerini tanıyorlar bunlar hmm. herkes birbirini biliyor tabi reklamdan sonra belki geliriz ama bir de Kemahdîn Faris şey Kemahdîn ibn Yunus diye bir adam var evet. onu da bu hoca hoca ne demektir hoca'nın etkisi nasıl olur onu da ele almamız lazım. Bir de tabii Merak Hanım ikinci bir yönü var, kimya yönü. Onun üzerine durmak daha gerekiyor. Ha girmedi. Kapıdan içeri girmedik hocam. Dışarıdan girmiyoruz evet şu anda. Evet. Reklamdan sonra buradayız. Evet. Merakaya devam edeceğiz. Efendim yeniden merhabalar. Soruların peşindeye devam ediyoruz. Soruların peşinde de bugün uluslararası bir akademi olarak Mera e, Matematik ve Astronomi Okulu'nu konuşuyoruz. Mera bugün e, Doğu Azerbaycan'da e, coğrafi olarak bulunan bir evet. şehir. Orada e, İlhanlılar devrinde e, bir Rasatani Nasreddin Tusi öncülüğünde bir okul e, kuruluyor. Matematik ve Astronomi Okulu. Bu okulu konuşuyoruz. Dışarıdan biraz epey konuştuk sağından evet, solundan. Evet. Yani coğrafi şey bağlamını da siz konuştunuz. Nasıl bir dünyanın ortasında. Şimdi biraz içeri belki girebiliriz hocam okuldan. Hı hı. Ee, Nasrettin Tuisi'nin öncülüğünde kuruldu. Nasıl bir mekan tasavvur etmeliyiz burada? Yani bugünkü gibi üniversite gibi farklı binalardan Şöyle, oluşan... Tabii tabii külliye. Hmm. Külliye. Zaten üniversite demek? University. Farklı bilgileri bir araya getiren. Birlik demek. üniversite. O şekilde düşünebilirsin. Külliye devamlı. Külli olan. Kül. Külli evet. olan. Yani o... parça marifetleri, her bir alanın ürettiği marifetleri ilim haline dönüştüren. Marifet, ilim arasındaki fark budur. Marifet, bu gelenekte tekil bilgi demektir. Herhangi bir konuya ilişkin tekil bilgiye marifet denilir. Bu marifetleri bir araya getirdiğinde elde ettiğin tümel bilgiye İlim denir. Tamam Bu sistemde. Eyvallah. E, kü, e, bu külyan e, denmesinin nedeni bu. Orada ilim öğretiliyor. Yani o tekil marifetleri bir araya getirip hakik eşyanın hakikaten tümel bilgileri size veriyor. E, amaç bu olduğu için ya amaç. O gelenekte. Eyvallah. Şimdi şeyi de sorayım hocam. Oradan isterseniz girin. E, Hülagu Han döneminde yapım başlandı dedik. Siyasi yapının e, bu okuldan bir muradı var. Var. Nasreddin Tuzi e, için başında... ...onun da e, pek çok muradı var. Tabii. E, Dantestin Tursi neyi hedefliyor... ...neye göre inşa ediyor o külliyeyi? Şimdi... ...tabii bundan için böyle çok maddi deliller bulmak zor. Ama yazılan eserler... ...yapılan faaliyetler... yetiştirilen öğrenciler... ...kurulan networkler... ...ve tüm bunları... E, ...değerlendirde sezgisel olarak... ...bu işe 30-40 yılını vermiş... ...bir insan olarak söylüyorum... Burada ulemanın bir siyaseti var. Bu siyasetin ana hedefi İslam medeniyetinin entelektüel birikimini kurtarabildiği kadar. Kurtarmak bir. Bunu yeniden üretmek. 2 Üç. Bu üretimi zihinlere taşımak. Eğitim yoluyla. Bunları bilen çünkü kitaplarda var. Süleymaniye dolu ne olacak yani zihinlere taşımak. Bu zihinlere taşıyacak insanları yetiştirmek. Üç. Amaç bu. Ulemanın amacı bu. Tuğsi'nin amacı da bu. Öbürünün... Onun için Tuğsi'nin bu amacını anladıkları için etrafında toplanıyor alimler. Tabii o çok becerikli bir adam. Pratik bir adam. İlişkileri de ona göre kuruyor. Kolay değil. Oğlunu öldürüyorlar. Yani İlanlılar Tuğsi'ye çok iyi davranıyor değil yani. Oğlunu idam ediyorlar. Ee... O hayattayken... Öldükten sonra zannediyorum şimdi Hatırlamıyorum ama yani onlar işin tarihsel kısmı çünkü. Ama yani e, diken üzerinde bunlar. Hmm. E şimdi şöyle bir şey var. Siz şimdi bir devletsiniz. Moğollar dedim ya tamam ilk dönemde bu işleri bilmiyorum. Öğrendikten sonra öyle herkesin yazdığı eser dolaşıma çıkamaz. Moğol devletinin bir şeyi var. Ne diyelim ona? Sansür mekanizması, Sansür mekanizması var. Hmm. Şimdi mesela şöyle şey vardı literal. efendim falanca alim o kadar çok kitap yazmış ki bunların hepsini zaten kendisi yazamaz derlemiş. E tabi zaten işi bilerek yapıyor onu. 200 yıl önceki, 100 yıl önceki bir alimin eserinin dolaşımına izin vermiyor mu onlar? Ama sen alıyorsun o eseri biraz oynuyorsun kendi adını yazıyorsun. Kutbüttin Şirazi diyorsun, akan Sular duruyor. Nasrettin Tusi diyorsun, akan Sular duruyor. Biraz oynuyorsun dediğiniz eee o biraz ne? Neyle oynuyor? Yani siyasal yapıyı rahatsız edecek bir bağlamı mı var? Hayır, bağlamından değil. İsim bile rahatsız ediyor. ben. Şimdi hmm. e, Tabii ki niye bir yabancı bir adamın, yabancı bir savaştığı bir kültürün, önceki kültürün eseri dolaşıma girsin? Anlatabiliyor muyum? Yani tüm bun, bu, o dönemi çok iyi analiz etmek lazım bu açıdan. Yani mesela Kutbettin Şirazı'ya 200'e yakın eser yazıyor neredeyiz? O kadar çok eser yazıyor ki adam. Yani 200 değil de çok eser yazıyor. Bazılar 10 cilt. Niye adam o kadar şey? Tusi de öyle, Muhyiddin Ma'aribisi öyle. Yani pek çok eser üretiliyor. Bu eserlerin büyük bir kısmı bu sahiplerle yapılıyor. Mesela Tahrirat Projesi niye tekrar gündeme alınıyor? Kurum artık yapıyor bunu. Yani Tusi yapıyor, Kutbettin Şinazi yapıyor, Muhyiddin Ma'arib yapıyor, oğlu Aslıdîn Hasan yapıyor, İbni Sartak yapıyor. Hepsi matematik eserleri yeniden düzenliyorlar. Arapça'ya tercüme edilmiş ya da klasik dönemde Arapça yazılmış eseri yeniden üretiyorlar, düzenliyorlar, kendi adlarını yazıyorlar, dolaşıma giriyor. Anlatabiliyor hmm. muyum? Bunlar e, o dönemdeki o ince, henüz daha bunlar çok ciddi şekilde analiz edilmedi. Hmm. Evet. Buna iyi bakmak lazım. Şimdi büyük külliyeden bahsediyoruz. Evet. Dediğim gibi kütüphanesi var, e, imalathaneleri var, atölyeleri var, dershaneleri var, yurtları var filan filan. E, rasathanesi var, orada rasat yapılıyor de özellikle 30 yıla yakın bir rasat faaliyeti var Venüs devresi tamam, Jüpiter devresi rasat ediliyor çünkü şeyden Tusi'den sonra hemen bitmiyor Tusi öldükten sonra oğlu e, Aslıdîn Hasan geçiyor e, Sadettin Ali geçiyor sonra Aslıdîn Hasan geçiyor Hı. yani oğullarına kalıyor neredeyse şey gibi yani e, hanıdan gibi önce Sadettin Ali sonra Aslıdîn Hasan bunlar da alim babaları kadar olmasalar da bunlar da alim bir de Meraga'nın bir özelliği, bir simya, kimya bölümü var. Bu simya ve kimya bölümü, el kimya ve simya bölümünün birkaç görevi var. Bir tanesi ilaç üretme. Çünkü hanedan, aile, Roma, şey, Moğol seçkinleri tabi ilaç lazım. İkincisi ölümsüzlük iksiri. Herkesin peşinde olduğu. Tabii. Cengiz biliyorsun bununla çok uğraştı. Yani herkes uğraştı. Descartes vefat ettiğinde e, Katolik Kilisesi'nin attığı başlık ben onu gördüm Latince. 150 yıl yaşamak için çalışan bir ahmak daha öldü diye. Descartes da de bununla uğraşıyor. Kim önümsüzlük istemez ki? Yani Newton da uğraşıyor bu işte. Cengiz Han'ın zaten bütün şeyi bu. E, karşılaştığı bütün bilgelere, sufilere, taoist rahiplere sorduğu ilk soru budur yani. Ve bununla ilgili çok enteresan şey anlıyor Reşidüttin tarihinde. Ee, özellikle şeyde, e, Rasa tarihinde Hintli bilgeler var. Taoist bilgeler var. Bunlar Hint ve e, Çin simyasını kullanarak, hepsinin tarzı farklıdır. Mesela Hint kimyacıları, simyacıları daha çok bitki e, kullanırlar. Ölümsüzlük iksiri üretmeye çalışıyorlar. Taoist rahiplerde benzer şekilde. Hatta... Yanlış hatırlamıyorsam Kutbüttin Şiraziye... E, ...Abaka Han ya da Argona şikayette bulunuyor. bu adamlar bizi kandırıyor mu? Devamlı para veriyoruz bunlara, bir şeyler yapıyorlar, içiyoruz. Ortada bir iksir. E, hayır bir şey olmuyor. Şimdi... E, şimdi bir de onlar... ...sonuçlarını çok bilmiyorlar ki... ...bazı Hanlar, ilan Hanları... ...aldıkları o... sıvılardan ne ürettiyorlarsa, cıva ...civa, kükürt falan... ...fazla ağır geldiği için öldüğünü söylüyor Reşidettin. Hmm. Tabii... Ee, ve bunlar bizi aldatıyor mu? Hani biz diyor basit bir insanlarız. Bu işleri çok iyi bilmiyoruz. Argunan'dı zannediyorum. için. bak bu yanlış olabilir ama Argunan hatta tabii artık yerleştikten sonra Moğol tabiri de çok olumsuz olduğu için İslam tüm dünyasında e, inananları kendilerine Türkler biliyorsunuz Argunan zannediyorum. Biz Türkler diyor basit insanlarız. Bilmiyoruz bunları ne yapıyor. Bizi kandırmıyorlar değil mi diyor Kutbettin Şirazi? İşte burada bir simya şeyi olduğunu kaynaklardan anlıyoruz. Hocam çok enteresan bir şey şimdi bir Alman siz belki söylersiniz. Akademisyenin Mera ile ilgili notlarında görmüştüm. Seçilen yeri çok çalıştım hocam. Maşallah. Mesela dolayısıyla seçilen yerin e, coğrafi bağlamını hani adam başkentlerine taşıyabilirlerdi. Niye Merayı seçmişler Mera'yı diye. Ha, tabii, tabii. Oraya bakarken astro iklim açısından olağanüstü uygun. Şimdi o tarihte bunu akleden bir akıl ee, ölümsüzlük iksirinin peşinde yok, koşuyor onu onu, onu, onu ulago akletmiyor Tusi tu saklı diyorum ama iki... a, şimdi mesela, Tusi bu ölümsüzlük iksiri meselesine o yok, dahil değil o. Dahil değil, değil, değil. değil. Geç o da şeylerle ilgileniyor Tabi değerli taşlar üzerine işte, kimya kitabı var ama o dahil değil zannediyorum yanlış, e, e, yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi şöyle bunun üzerine yanlış hatırlamıyorsam 10 yıl önce göten Üniversitesi'nde bir toplantı yaptık biz Meraga üzerine. Orada ilk sunum da senin dediğin şekilde Meraganın coğrafi konumu, e, politik konumu, e, tarım imkanları, at filan falan üzerine çok güzel sunumlar yapıldı tabi Almanlar, Alman bilim adamı sunumlar yaptılar. Dediğin doğru. E, o açıdan belirli bir hesap üzerine orası seçiliyor. ama bunun tecrübeleri var tabi yani. Hem İslam dünyasındaki hem bürokrasi, hem e, adamları bunu biliyorlar. Yani şunu demek istiyorum. Meragap çok e, işlevsel bir şey var. Bir yer. Var. Tabii yer. Hı hı. Ve burada çalışan ekip de e, tüm İslam dünyasını artı e, Moğol İmparatorluğu'nun yayıldığı Hint, Çin coğrafyasını da kuşatıyor. Hı hı. Şimdi mesela şöyle bir bakalım. Tusi var. Şam'dan Müyüptünür'de geliyor mesela. Muittin Maribi Endül'den geliyor. Batıdan da var. Tabii, Fahrettin Ahlati var. Ahlat. Ahlatlı. Halebi var Fahrettin Halebi var. Fahrettin Meragi var. üç 3'lü 3 Fahrettin diyorlar bunlara. Necmettin katibi var Kazvin'den geliyor. Kutbuddin Şirazi var Şiraz'dan geliyor. Tamam mı? Ya yani çok çeşitli yerlerdeki ilim adamı. Şimdi Çin'den, Çin Çin'den Tosy döneminde değil ama. O 3. oğlu Asilettin zamanında geliyor. Hı. E, ama biz şey Çin'e gönderildiğini biliyoruz şeyin. E, Cemalettin Buhari'nin e, Çin'e gönderildiğini biliyoruz zaten. O Mönke'nin... yanında bulunan. O Çin'e gönderiliyor sonra. Hmm. E, şeyin yanına gönderiliyor. Kubilay Han'ın yanına gönderiliyor. O tabii merakın etkisi İslam dünyası değil. Çin'de bak. Çin'de rasathane kuruyorlar. İslam Astronomi yani Akdeniz astronomi genelde. Çünkü Çin'in imparatorluk astronomisi var. Onların hasathaneleri var. Kendi sistemlerine göre rasat yapıyor. Onu kapatmıyorlar. Bunun yanında bir tane İslam medeniyetinden gelen, Batlamyus astronomisine göre çalışan bir hasatane kuruyorlar. Sonra bir takvim imparatorluk, takvim merkezi kuruyorlar. Hmm. Ee, takvim üretiyorlar. Bunlarla ilgili çok güzel çalışmalar yapıldı. Özellikle İspanya'daki meslektaşlarımızın çıkarttığı Süheyl Dergisi'nde. Güzel makaleler var. internetten bulabilirsiniz. Ee, İslam e, tıp, has, dar şifaları kuruluyor Çin'de. Çünkü en gelişmiş tıp olarak kabul ediyor Moğollar bunu. İşte or orada da Kubilay Han'da orada. Han orada, başan e, Dar şifa, eczaneler kuruluyor. Tabii bu Çin'deki bilim çevreleriyle çatışmaya neden oluyor. anlamıyorum Çünkü onların alıştığı teknikler var. Bu yepyeni Yeni. bir teknik. Eczaneler açılıyor. Rasathan dediğim gibi. Bir de çok ilginç bir şey. E, İslam hat sanatı. Çin hat sanatını burada bu dönemde etkiliyor. Ve bu Japonya'ya kadar uzanıyor. Onunla ilgili benim bir yazım var. Şimdi ayrıntılar aklımda değil ama. Beşe yakın büyük Çin hattatı Mesela İslam hat geleneğinin etkisiyle e, Çin hat sanatına değişiklikler yapıyorlar. Daha böyle rafine hale getiriyorlar. Hatta Japon yazı hat sanatına da bu, bu dönemdeki gelenek etki yapıyor. Çünkü 1300'lerin sonuna kadar devam ediyor oradaki e, Moğol Hanedanı, daha sonra e, şey yapıp, kovuluyorlar tabiri caizse. E, o açıdan e, uluslararası bir şey var e, dediğim. Sonra e, Sadettin Ali geldiğinde bu zenginleşiyor, başka isimler geliyor. Asyreddin Hasan e, müdür olduğu zaman fa diye bir Çinli astronom, yanında başkaları da oluyor, kayıt olan bu çünkü. fa o diye bir Çinli astronom geliyor. E, o dönemde İbn Sartak da orada. İbn Sartak bizim için önemli. E, Türk Muhammed bin Çoban bin Saltuk e, daha sonra Tokata gelecek bu ve İbn Sartak'in Dawudu Kayseri'nin ilk Osmanlı medreselerinden Dawudu Kayser'un ucu olacak. Şimdi e, bu bunlar bildiğimiz isimler. Niye bildiğimiz diyorum? Çünkü 30 ciltlik tarih kitabı kayıp. Çok birkaç cildi geldi. Hmm. Eğer o önümüze gelseydi orada kimler çalışmış, yani şeyi bile anlatıyor. Mesela kağıt üreten ustalar. Anlatabiliyor muyum? İşte mürekâh yani ustalar, büyük ustalar hepsinden değil belki ama e hepsinin kaydı günümüze gelecekti. O kitap maalesef birkaç cildi geldi. Tüm Onların... dünyayı etkileyen <gülüyor> pek çok disiplinde o dönemin, bir O dönemin ölçeğinde bir uluslararası akademi gibi hakikaten. Ve bu devam edecek. Mesela biz belki önümüzdeki haftada daha sonra koca Tebriz Matematik Astronomi Okulu'nun Doğmasına mı yani? ne neden olacak. O da farklı bir tırnak uluslararası hmm. ...lık gösterecek. O açıdan merhaba Ya bu ölçekte bir şey var mı daha önce? Yani farklı kültürlerden, farklı inançlara, farklı perspektiflere sahip insanların bir araya gelip ortak bir üretim yaptığı insanlık tarihinde bir, var mı bu ölçekte yok muhakkak küçük ölçeklerde var yani Platon akademisinde de farklı etnik gruplar var canım ama bu çok daha farklı Çinli ya bu adam evet bir de, yani, de o dönem Taoistler var yani Taoistlerin orada ne iş var Taoistler biliyorsun ciddi bir felsefi Hintli bilgeler var ha bunun ne sağlıyor Moğol imparatorluğunun e, gücü sağlıyor tek bir devlet çünkü yani Pekinden kalkıyorsun geliyorsun ve o güvenliği sağlayan yam teşkilatı. Bu yam teşkilat üzerine daha önce de konuştuk. Yam teşkilatı büyük bir haberleşme teşkilatı. Aslında askeri. Ama insanın malı, parayı ve bilgiyi, kitabı da bunun üzerinden yapıyorsunuz. Hareket imkanını arttırıyor. İnanılmaz bir hareketlilik getiriyor. Ulema hareketliliğini. Yani düşün. famonji kalkıp Çin'den... Merakaya rahat bir şekilde geliyor ya da cemaattin buhari kalkıp gidiyor. Bunlar ismini bildiklerimiz e, e, kalbur üstü adamlar. Bunların yanında cemaattin buhari tek başına değil canım. Yani tek başına gittin oraya nasıl rastatani nasıl tek başına kuracaksın ki yanında elemanlar lazım alet yapacaklar şunlar. Bir ekiple gidiyorsun hatırlıyor musun? E, bunu bizzat zat kubileyan talep ediyor mesela. Bu bu açıdan düşününce de e, ilim e, o zaman ciddi anlamda bir şey. Bilim her zaman ciddi alınıyor. Bugüne nazaran diyeyim. Hani. Şöyle yalnız ilim ciddi alınıyor ama belli bir ekip yani o dönemin ulaşım iletişim şartları okuma yazma oranı dikkate aldığında yani bak şey Keldanileri, Babilleri, Asuna incele, ya bin yıl rasat yapıyor adamlar ya bin yıl hatta bin yıldan biraz fazla 1200 yıla yakın rasat yapıyor. Bu kadar uzun süre, yani Paris e satanisi 1660'ta kuruldu. Daha kaç yüz yıl oldu? 200 yıl, 300 yıl oldu. 1200 yıl, 1000 yılı aşkın diyelim, tam, tam hatırlamıyorum, rasat yapan bir medeniyetten bahsediyorsun. Yani Asurlar zaten 1200 yıl yaşadı. Büyük bir imparatorluk, uzun süre yaşamış bir imparatorluk. O açıdan bilgi dediğimiz hadise, sadece teorik bilgi olarak düşünmeyelim. Devletin düzeni, toplumun düzeni, ihtiyaçlar açısından da e, yani insan neticede eşittir bilgiyse eğer Hz. Ali ifadesiyle her zaman e, dikkate alınıyor. Bu gittikçe soyut, eşyanın hakikatine ilişkin bir arayışa dönüşüyor. Bu dediğim gibi keldaneler var, işte Yunanlar da, helenistik dönem, İslam dünyası e, çok ciddi alınıyor. E, ama bunun yanında şey, ulemanın zihninin arkasında bulunan şeyi unutmamak lazım. Bu adamlar bunları... İşte e, hanların isteklerine göre şunu yapalım, bunu yapalım, bunu yapıyorlar. Yani bu şuna benziyor. Yani büyük yayın evleri popüler kitap basıyor ama arkada e, kalıcı evladiyelik eserler basıyor. Onun gibi. Ulema bunu yapıyor ama ulema bunun arkasında e, çok ciddi işler de yapıyor. Yani bu ne, e, nedir eşyanın hakikatine ilişkin o üst teorik bilgiyi nasıl yeniden öğretebiliriz? Onun yöntemlerini nasıl genişleyebiliriz? Hmm. Belki bunlarla yani... <gülüyor> Hulagu, Abakhan, Argunhan, Argun Han şeyle astronomi kitaplarıyla ilgileniyordu. Tıp kitaplarıyla, kimya kitaplarıyla ilgileniyordu ama herhalde tecritle ilgilendiğini zannetmiyorum. Yani o üst seviyeli kelam kitapları, felsefe kitapları, işarat şehriyle Tuğsi'nin pek iyi ilgilendiğini zannetmiyorum. Bunlar da yapılıyor. Yani o dönemin şöyle bazı örnekler verdiğim, vereceğiz. Orada göreceksin yani mesela... Birden i̇bn Sina'nın el işaret ve tembiyatı şeyin ulemanın masasında. Birden. Halbuki büyük yıkım içerisindesin zamanı mı diyebiliriz değil mi? Hani Fahrettin Razi 1214'de yazdı. Tusi geliyor ona bir cevap yazıyor mesela. Sonra geliyor İbn-i Kemune yazıyor, Şemsettin Semerkand'i yazıyor. Bir sürü insan şer yazıyor. Kutbettin Razi de bunu muhakeme ediyor. Kutbettin talebesiyle. Bir bakıyorsunuz en az 10'a yakın e, bir felsefe, üst bir felsefe metni bu yüzyılda yani 1250 1350 arasında, 100 yıl içerisinde evet, evet. 10, 10 12 13'e yakın metin üretiliyor. Üst seviyeli metin ama. Şey değil yani. Sıradettin Urmevi yazıyor, Şemseddin Semerkandi yazıyor, şu yazıyor, bu yazıyor. Hemen İshrakiliğe geçiyorsun. En önemli İshrak metinleri bu yüzyılda. Şahvet'in süre verdiğinin geleneğini takip eden Şehrezuri i̇bn Kemune Kemmûn'e kutbü Bu dönemde yazılıyor mesela. Peki bu şimdi birkaç defa vurgu yaptınız. Daha önce de kısmen konuşmuştuk. Bu yüzyıl dışarıda da çok yani büyülü yüzyıl mucize yüzyıl gibi bir sürü de adı var. O tahkik Ama hareketlerinin onlar, onlar, onlar daha dünya kadar yoktu biliyorsun. Gazadan sonra her şey bittiği için İslam dünyasında. <gülüyor> Onların yani bu yüzyılı önünü açan Edward Kennedy ve akabinde Cemil Recep. Ee, ondan sonra Türkiye'deki çalışmalar. Ee, ne olduğu ortaya çıkınca evet, biraz evet. anlaşılınca tabii, tabii. şey de anlaşıldı. Peki hocam bu okulun e, pek çok farklı disiplin e, bir üniversiteydi burası. E, sonuç itibariyle en parlak çıkışı e, neydi? Ne oldu yani? İşte, bırak, öyle tek, tek bir şey söyleyemeyiz. E, en parlak yaptığı en genelde yaptığı şey şu. İslam dünyasından gelen her şeyi aldı. işledi, Düzenledi. Tekrar. Sonra tekrar onu dağıttı. Tüm 1920. yüzyıla kadar da bu gelenek işlenerek geldi. En yaptığı şey bu. Her konuda ama yani optiği al mesela. Şimdi optik yani İslam dünyasında optik var canım. Ee, ama İbn-i optiğini Mısır'dan ee, biraz Fahrettin Razi biliyor. İbni İsem Opti'ni. Ama İbni İsem Optiği tırnak içi o dönemin bilimsel kamuoyunda cari bir optik değil. Kutbuddin Razi Mısır'dan onu alıyor. Kemalettin Farisi tenki yazdırıyor. Ders kitabı yazdırıyor. Birden mesela İslam dünyasının resmi optiğine tırnak içinde dönüşüyor. Ders kitabı yazılıyor. Ve daha sonra modern optik İslam dünyasına girinceye kadar... İslam dünyasındaki Osmanlı dahil optik bu dönemde kurulan optik oluyor mesela. Anlatabiliyor muyum? Sayılar teorisini al. Ee, misaha, uygulamalı geometriyi al. Cebri al. Ee, nedir onun adı? Diyofentik denklem, belirsiz denklem analizlerini al. Kombinatör analiz. Mesela bak, kombinatör analiz entesan bir şeydir. Ee, felsefi problemlere bile uygulanıyor. Nedir? Evet. Nasıl anlatayım onu? Kombinationalist e, ihtimaller üzerine e, diyelim. ihtimal. İşte bir, bir şeyi bir diğer sayıyla çarptığında ne kadar ihtimal olur e, gibi. E, onu şimdi matematiksel anlatmam lazım onu. E, permit, permütasyon hani görürdük ya şeyleri liselerde permütasyon çarpımları işte. Beşi çarpardık beş çarpı, dört çarpı, üç çarpı gibi, iki, onun gibi. Hmm. O, onlar Bunlarda. kombinatör e, analiz şeyler e, deniyor. Şimdi bu mesela felsefi problemlere uygulanıyor. Yani matematiği felsefi uygulamaya çalışıyorlar. Birinci katkısı, ikinci katkısı, genel katkısını diyorum. İlk defa gözlem ve matematik arasındaki entegrasyonu, yani şöyle İbn Hisemin'in o meşhur iddiasını yeniden kurumsallaştırıyorlar. Nedir o? Biz gerçeklik hakkında konuşuyoruz. Ama bu gerçeklik hakkında yaptığımız konuşmaların gerçeklikten gelen verilere dayanması lazım. Rasat yapacağız, gözlem yapacağız. Tırnak içerisinde deney yapacağız. Tırnak içerisinde çünkü o deney çok sistematik değil. Ve buradan hareket ederek gelen verileri modelleyeceğiz, matematiksel modellere dökeceğiz. Sonra bu matematiksel modelleri tekrar gerçekliğe gidip denetleyeceğiz. Yani gözlemle uyumlu modeller kuracağız. Mesela bu Meragan'ın çok önemli bir katkısı. Hmm. Hatırlıyor musun? Yani siz Masa başı iş yapamazsınız artık. Onun için zaten o külliye kuruyorsunuz, rasathane kuruyorsunuz, ee, parametreleri tespit ediyorsunuz. Ve bunu nasıl yaptığına dair de metin yazıyorlar. Yani biz nasıl oluyor da yaptığımız gözlemlerden hareket ederek ee, modeller kuruyoruz. Bunun üzerine de tartışıyorlar. Ve bu modellerin gerçekliğini temsil edip etmediği, bunun hakikatini verip vermediği şu ortaya çıkıyor. Matematik gerçekliğin bilgisini bize verir mi? Yani İbn Sina acılığının tersine mantıkla hep gittiler çünkü. Matematikle biz gerçekliği bilebilir miyiz? Kesin bir dil aradıkları için. Evet, aynen öyle. Nitekim bak bununla ilgili çok ilginç metinler var. O dönemde tartışmalar var. Hmm. Tabii nihai bir şey herkes felsefi tutumuna göre konuşuyor. Mesela biri diyor ki ya kardeşim siz metafizik yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki metafizik en üst bilimdir. Bilimden ilkinin evidir ama kendi arasında bile anlaşamıyorsunuz. Bunu Gazali söylediğinde Tokak oluyordu. Bunu söyleyen matematikçiler. Kurt Püttül Şirazi'nin nihayet edildi. girişine bak. Sivas'ta yazıldı bu kitap bir de. Sonra fizik doğa felsefesi yaptığınızı söylüyorsunuz. Fiziksel gerçekliği anlatıyorsunuz. Bir sürü tartışmanız var. Nihai bir bilgi vermiyorsunuz bize. Ama matematik bilimler böyle mi diyor? Herkes uzlaşıyor matematik bilgide. Model oluşturuyoruz. ve modeli bak kontrol et. Gerçeklikle... Çalışıyor mu çalışmıyor mu? Denetle. Ben seni bileyim denetleyemiyorum bile. Dolayısıyla bu matematiksel bilginin öne çıkışı söz konusu. Bu tabi Gazali'nin açtığı izlekte devam ediyor ama bu dönemde inanılmaz tartışmalar. Dolayısıyla niye tartışacaklar? Matematik nesneleri tekrar tartışacaklar. Matematik nesneler nasıl üretiliyor? Matematiksel yargıları te tekrar tartışacaklar. Matematiksel yargıların doğruluk kriterlerini tartışacaklar. Mutabakat sorunu tartışacaklar. Bir sürü meseleyi tartışmaya başlıyorlar. Bir parantez gene vaktimiz daralıyor diye hocam. Biraz daha şey, yatağından çıkarayım istiyorum. Bu okulda ilk akla gelen şeylerden biri de bu. Yani iki tane şey e, sormuş olayım bu bölümden en azından. E, bugüne doğru ne çıkartabiliriz? Nasıl bir okuma yapabiliriz? E, ilk, ikincisi bu olsun. E, i̇lki de şu. İdeolojik e, ayrışmalar, e, mezhep, e, itikat falan gibi tartışmalar. Yok. Çünkü çok büyük bir network ya. Hı. Oraları bir tartışma konusuna dönüştürmeden nasıl çok bu güzel, üretimler çok, dönüyor? Çok güzel bir soru sordun aslında. E, atlamayalım onu. La mezhebe nazariyet ilkesi konuluyor artık. Bu dönem. Teorik düşüncede mezhep olmaz. Mezhepten kastımız ne burada? Sadece Hı. şey değil. Dini mezhep e, olmaz bir kere. Yani Hı. din, önce dini mezhep. Yani din, dini görüşler. Eşyarisin, yorumlar Maturidisin, Hanefisin, Muhtezilisin, Şiisin, Caferisin. Bunlar teorik meselelerde, eşyanın hakikaten ilişkin konularda gündemde olmaz. Matematik matematiktir kardeşim. Nereden bakarsan bak. Öyle bak. Tabii. Şimdi o medrese eğitiminin verdiği bir zihniyet bu artık. Yani? Hmm. Şimdi, Tusi Şiidir. Hem de bilinçli bir Şiidir. Kutbettin Şirazi, Ma maalesef, de, maalesef, maalesef. Kutbettin Şirazi de, ha? Maalesef. de bilinçli bir Şafii'dir. Hmm. Hiç ama mezhep kavgası yapmıyorlar. Eee Tusinin etrafında bulunan birkaç kişi hariç hepsi tıpkı içinde Sünni Muhyiddin Urdu Sünni Necmettin Kadimi Sünni hepsi Sünni ve yani Sünni derken iyi Sünni alim bunlar yani alim. Birkaç tane Allame var. işte e, birkaç öğrencisi var Şii olan. Ama bunlar hiçbir sıkıntıya neden olmuyor. Yani Kutbut Şinazi'nin öğrencisi oluyor, onun hocası oluyor. Net matematik okuyorlar, felsefe okuyorlar, metafizik okuyorlar. Tarz. O konuyu aynı tutuyorlar. Onu da tartışıyorlar o, da... Tabii bu adamların büyüklüğü dolayısıyla. Değil mi? Yok yok. O kadar... Çünkü e, dönemdeki ya, siyasi kişi. atmosfer... Daha da şey ya, bugünle kıyaslıyorum... Medrese geleneğinin ürettiği ziynetle alakalı bu. Hmm. Artık birbirlerini anlayacak bir dilleri var. Ortak bir akılları var. Ortak bir dilleri var. Niye, nerede tartışacaklarını, ne kadar tartışacaklarını... Alt eşik, üst eşik nedir? Bunu çok iyi tayin etmiştir artık. Anlatabiliyor muyum? Yani şer-ü tecidi, şey, tecidi yazıyor Tusi. E tecidin e, başlıyor şeyden. Teorik düşünce nedir? E, genel metafizik kavramlar varlık, yokluk, mahiyet filan nedensellik. Sonra evren, mümkünat yani evren dediğimiz her şey. Evren içinde gökyüzü, gerkyüzü her şey. Sonra geçiyor nazari ilayata. Onu tartışıyor. Ondan sonra geçiyor. Semi ilayata. Ondan sonra en son bölümde imameti koyuyor. İmamete kadar hiçbir problem yok. Orada felsefi tutumlar, yaklaşımlar tartış. Yani sen madde suretçisin öbürü atomcu, yani ceveli fersçi bilmem ne. Bunu tartış. E şimdi bu eserin en büyük şahriyi kim? İsfahani. Şemsettin İsfahani. E Sünni. E diğer şahriyi kim? Ali Kuşçu. E, Sünni. Bunun diğer büyük muhacirleri Seyyid Şerif Cürcani Celalettin'i devan. E öyle. Ama bir tarafı Allamehili de Şi'i e, şarih. Yani aynı metin Şi'i bir alemin yazdığı metin herkes tarafından gayet rahat bir şekilde e, araştırmaya konu konulabiliyor. Bunlar yani dediğim gibi nerede başlayacaklarını nereye kadar gideceklerini alanları birbirine karıştırmıyorlar. O Gazali'nin dediği var ya yöntem merkezli. Yöntemin alanlarını da birbirine karıştırmayacaksın. Matematiğin yöntemi. matematik aittir. Efendim mezhebin yöntemi mezhebi ait. Bunları birbirine karıştırmıyorlar artık. Ve e, bu dönemde artık yine Gazali sonrası dönemdeki İslam alimleri tek bir alanın alimi değil. Ya, Tusi ne acaba? Adam el işareta şer yazacak kadar büyük bir İbn-i Sina'cı çizgide. İbn tam i̇bn Sina'yı takip etmiyor. Eleştiriyor, geliştiriyor, değiştiriyor. Büyük bir mantıkçı. E, büyük bir geometrici Büyük bir cebirci, büyük bir matematikçi kısaca, büyük bir astronom. Ve ahlak kitabı yazıyor. Tasvuf kitabı var, kelam kitabı var. Ne bu? Yani dediğim gibi tabii elbette kalburistli bir insan ama bu eserlerin hiçbiri tekrar değil. Hepsi kendinden sonraki dönemi belirleyen eserler. E, Kutbettin Şirazi'ye bakıyorsun aynı. E, Necmeddin Katibi'ye bakıyorsun aynı. Muhittin Muğribi'ye bakıyorsun aynı. Yani bunlar öyle... Evet, belli alanlarda uzman olan isimler de var ama e, entelektüel uğraşıları çok geniş, çok sistematik bir eğitimden geçiyorlar. O medrese eğitim geleneği. Ve e, bunu e, eserlerini de yansıtıyorlar. Hmm. Çok farklı alanlarda üst seviyeli metin yönetebilecek insanlar. Şimdi Kutbuddin Şirazi üzerine konuşacağız ama bu ne bu adam? E, el Kanun Fıttı'nın en büyük şehri yazan adam. En önemli astronomi kitaplarını modern öncüslerinde yazan adamlardan biri. E, dil kitabı. Tefsir. Ne istiyorsun? Bu, bu reklam dönüşünde belki buna buna ve şeye yarar. Bitti şimdi hocam. Şeyi bir daha konuşalım isterim. Okulun bugüne yani o, o dil mi acaba eksik bugün bizde? Ki tam o yöntem mi inşa edip de meselelerimizi öyle ele alamıyoruz dönüşte arzu ederseniz bir girmiş oluruz. Reklamdan sonra soruların peşinde devam edecek. Evet soruların peşinde son bölümüyle karşınızda. Son bölümde artık Meragada ne oldu? Meragadan ne çıktı? Ya giremedik Kısmen siz böyle geçerken değindiniz devamlı ama tam etraflıca ele alamadık. Girmeyelim de derim hocam. Yok şöyle yani bilim tarihi açısından işte tek tek bilimlerde neler, hangi çıktılar oldu, bunlar nasıl devam etti bunu konuşuruz. O ayrı bir konu. Hususen şey. Ee, ama Anadolu topraklarına gelmesi, Osmanlı medresesinin kurulması onun, ile ilişkisi. Onun ötesinde daha büyük şeyler, daha büyük anlatılarla ilişkin daha büyük. cümleler kurmamız lazım. Bir kere merakadan benim öğrendiğim şey o konuyu çalışırken oradaki bilim adamlarını ilmin bir siyasetin olması gerektiği. Ulemanın bir siyasetin olması gerektiği. Yani siyasetin ilmiyle ilmin siyaseti arasında bir ayrım yapacaksın. bu da rica Kastınız ne hocam? Yani e, entelektüeller bugün artık adları neyse bilgiyle uğraşan insanın bilgiye taallük eden bilgi merkezi bir siyasetin olması lazım. Hmm. Her halükarda bilginin önünü açacak o bilgiyi geliştirecek, zenginleştirecek, e, bilginin otonomluğunu, özerkliğini koruyacak, onun e, onu temsil edecek. Ve bunu yaptığı zaman emin ol o dönemdeki yani Moğol hanları gibi insanların bile bu insanlara saygı duyduğunu okuduğun zaman, desteğine giriyorlar. Hmm. Dinliyorlar yani hani öyle Moğol deyip geçiyoruz da ya yani Müslüman olmadık, hani gazanan Müslüman oluyorsun ama Müslüman olmayan Moğol hanları bile Kutbutti Şirazi'nin, Tuğsi'nin falan derslerine giriyor. Dinliyorlar. Anlamasalar bile. Bu şey tabii. Ne yaptığını ve niye yaptığını bil. Tabii tabii. Evet, yani. evet. Şimdi e eğer e ilmin bir siyaset olursa e eğitim öğretimin değerini anlıyorsun. Yani onun, Meraga'daki, Meragadaki insanlardan öğrenmemiz gereken bir şey inanılmaz bir şekilde öğrenci yetiştiriyorlar. Öyle bir muazzam hareketlilik var ki... Yani evinde ders yapıyor, yolda ders yapıyor, medresede ders yapıyor... 24 saat ilimle uğraşıyorlar. Bunun nedeni ne? Anlıyor musun? Bu nedeni çok basit canım. İslam dünyasındaki bilgi birikimini e, zihinlere taşıyacak... Nesiller arası aktarıma sokmaya çalışıyorlar. Bu çok önemli bir şey. Ve e, hakikaten e, ki, ömürlerini vakfediyorlar bu işe ve, ve sehat network'lerine baktığın zaman da gerçekten kafayı yiyecek gibi oluyorsun. Yani e, nasıl diyelim? E, şeyin rahmetli Fazıl Sezginle hocası arasında hani bir ilişki şey var ya hikaye. Günde kaç saat çalışıyorsun demiş da Ritter. İşte 18 saat çalışıyorum. Olur mu demiş ben 25 saat çalışıyorum sen 24 saat çalışman lazım hani böyle. Evet. Ben bununla ilgili bir yazı da yazmıştım e, rahmetli hocayla söyleşi yaparken de bunu gündeme getirmiştim. Şimdi hakikaten bunlar günde 28-30 saat çalışıyorlar. Tabii caizse. Bunlar sadece kitap yazmıyor, sadece ders vermiyor, öğrenci yetiştirmiyor. İnanılmaz da bir haberleşme ağları var. Bak şimdi Tusi Konevi ile yazışıyor. Evet. Tusi katibiyle yazışıyor. Tusi Eberi ile yazışıyor. Tusi Alemettin Kayser ile yazışıyor. İnanılmaz bir haberleşme ağları. Husameddin Salar'la yazışıyor. Tartışıyorlar birbirlerine fikirlerini, yani öyle de saygılar ki birbirlerine. Bakın o dönemde yazın, Metinler okuyorsun, büyük alim, değerli alim diyor ama ondan sonra anasını anlatıyor. Senin gibi düşünmüyorum çünkü, senin gibi düşünmüyorum çünkü diyor. Yani bilginin kendisi konu, söz konusu olduğunda hiç insafları yok. Ama müthiş birbirlerine saygılılar ve o mektubu ya da o cevabı ona gönderdiğin zaman o karşısında tavır almıyor. O da ona cevap yazıyor. Yani bu seviye son derece önemli. Bu network ilişkileri, bilginin paylaşımı. Şimdi düşün, paraleller postulası diye bir mesul postula var. İşte bir e, nedir onda de O oktidin elementlerin beşinci postulası. Bir doğruya dışından, e, bir noktadan kaç, ne, nasıl ne, tek bir paralel çizilir. Bunlar kesişir mi? Üçgen iç açıları bir sürü problem. Şimdi bu inanılmaz bir tartışma konusu. E, pusi Alemettin Kayser, Hüsamettin sana pek esirdiğine beri yazışıyorlar birbirlerine. Diyor ki bana o kitabı gönder, o gönderiyor falan. En sonunda Tuğsi bunları topluyor bir kitap getiriyor. Paraleller postası ile kitap yazıyorlar. Hmm. Sonra şey Kemalettin zavi açı nedir ya? Kaç türlü açı var? Açı çeşitleri 300 sayfa kitap yazıyor. İnanılmaz bir e, entelektüel ağ var. Bakın bu e, bilginin dolaşımı sizin ürettiklerinizi belirliyor. Şey, düşün şimdi Mersene'nin... E, 17. yüzyılda e, Descartes, Newton, Leibniz, Huygens, Hook, ...o çevre üzerine yaptığı o mektuplarla tek başına akademi gibi çalışıyor Mersen evet. Ve birbirinden haberdar ediyor. Çünkü fikir fikirle çatışınca ortaya bir şey çıkıyor. Seni zorluyor bu. Kutbettin şey, Konevi diyor ki Tosye senin üstadın eşyanın hakikatini bilemeyeceğiz dedi. Sen niye uğraşıyorsun diyor i̇bn Sina O da yeni bir teori geliştirmek zorunda kalıyor. Anlatabiliyor muyum? Sizi zorluyor bunu. Bunlar son derece önemli şeyler. Ee, diğer bir şey de tüm bunları nasıl yaptıklarını merak ediyorsak eğer, yani bu adamlar insan çıkarları var menfaatleri var düşün bak şeyi kıskanıyor Tusi Kutbettin Şirazi'yi uzaklaştırıyor ama hiçbir zaman Kutbettin Şirazi hocasına karşı zinhar bak zinhar bir kelime olumsuz kullandığını görmedim ben eserlerini öldükten sonra da kullanmıyor hatta ilhanlar Müslüman olup sünni bir geleneğe gelince Artık hiçbir tehlike yok. O zaman da kullanmıyor. Hmm. Büyük üstad, büyük hocamız o kadar. Yani o tarafı görmeyebiliyor yani. Birbirlerine olan ilişkilerinde böyle inanılmaz bir şey var. Nasıl bunu yapıyorlar? Yöntem bağımlı bir bilgi anlayışları var. Bu yöntemin içerisinde kaldıktan sonra hiçbir sıkıntı yok. Senin yöntemini bildikten sonra, ben senin yöntemini denetledikten, takip ettikten sonra, öğrettiğim bilgiyi kontrol ettikten sonra bir sıkıntı yok. Yani teorik düşünmenin ne olduğunu çok iyi biliyorlar. Bu teorik düşünmenin belirli bir yöntem dahilinde yapıldığını biliyorlar ve gerçeklikle irtibatı koparmaması gerektiğini. Yani fiziksel gerçeklikse bu fiziksel gerçeklik. Mantıksal gerçeklikse mantıksal, matematiksel matematiksel. Bence merakadan öğrenmemiz gereken bu. Yani Meraga'nın efendim daha sonraki geleneklere etkisi işte nedir? Orta Asya'ya, Çin'e, ondan anlatacağız. Hindistan, Hindistan her tarafı etkisi var diğer disiplinler alanlar konusundaki başarıları zic yaptığı ürettiği ziç, takvimler e, trigonometrik fonksiyon trigonometrik bilimini kuruyorlar adamlar mesela orada tabi e, trigonometri bilme yaptıkları katkılar e, ondan sonra cebire yaptık hepsini sayabiliriz on tıbba yaptıkları katkılar e, felsefeye kelama, mantığa musikiye e, bunları konuşabiliriz ama bence bu bu tarafı daha önemli e, bilginin merkeze alındığı bir zihniyet son derece önemli burada. Bu tabi sadece Meraga özelinde değil. E, medreselerin daha sonra göreceklerimizde değil mi? Tabi tabi ya, zaten o, o Merv'den gelen, o Merv e, Sultan Sencer Şahlardan gelen e, yapının devamı. Çünkü bak şimdi e, Meraga'da çalışan insanların hoca silsilerine baktığın zaman hepsi o tarafa gidiyor zaten. Yani en meşhuru Kutbı Ticirazı'dır. Besut Kazerini'ye Ömer Çağmini nedir onun adı? Karaki Baba'nın Karaki Gazali. Yani silsilelere buluyorsun. Hmm. şey de öyle. Eber'inin silsilesi şeyden Raz üzerinden devam ediyor. Yani hepsinin şeye gelen, meraya gelen, Anadolu'ya gelen insanların hepsinin hoca silsilesi Orta Asya'ya gidiyor zaten. Peki daha da ilerleyelim hocam. İznik'te bizim biz kurduğumuz, kurduğumuz ilk medresede bu. Bu fotoğrafta bu. Tabii Kayseri o İbn Sartak'ın talebesi. E, i̇bn Sartak, e, Asiluddin Hasan'ın talebesi. E, Asiluddin Hasan'ın... O zincir kesilmeden oraya tabii, kadar tabii, gidiyor tabii, değil mi? Tabii tabii gidiyor, gidiyor. Peki Hiç, med hepsi medresenin e, bilgi koyduğu, e, bilgi merkezli bakışı da aynı. Buradaki Meral'a da anlattığımız tabii, fotoğraf, değil mi? Tabii. Ama de. şimdi bak nizam Mülk, belki onu anlatmadık. nizam Mülk biliyorsun Şafi'dir. Fıkı e, medreseleri, ilk medreseler. Halep'te e, şeyler... Hanefilerle Şafiler e, post kavgası, iktidar kavgası yapıyorlar. Birbirlerinin medreselerini yıkıyorlar. Tabii yer, yerde var bu. E, Şafiler bir mektup gönderiyorlar. Bunu Osman Turan Hoca e, Selçuklu tarihi kitabında söylüyor. Bir mektup gönderiyorlar. Diyorlar ki sen Şafi'sin ya bizi korusana. Çok ilgin bir cevap. Biz bir mezhebi değil, bir tutumu değil. ilmi korumak için bu medreseleri kurduk diyor. Bak Bu çok önemli bir karar. İlimim kavramının altına düşen neyse o. O da ilim, o da ilim, o da ilim. Onun için Harizm Şahlar, Sultan Sencenin sunuyor. Harizm Şahlar da bilgiyi temsil eden her türlü okulun görüşleri medreselere giriyor. i̇bn Sinacılık da giriyor, Muhtezilis de giriyor. Yani okutuluyor, nazari olan ama. Ne demek nazari olan? Denetlenebilir. Kavramsal olan, istidlali olan, rasyonel olan bilgi e, ulemanın artık masasında. E, ben falanca tutumu tercih edebilirim. Ayrı bir şey. Yani Gazali gibi ben tasavvu tercih edebilirim. Ama mustafa burada duracak. Yani ben bir tutumu tercih ettim diye değerlerini masadan atmıyorlar artık. Onun için adam hem matematikçi, hem kelamcı, hem filozof, hem şu olabiliyor. Nazari olmak kaydıyla, buraya dikkat, altını çiz. Ne demek nazari olmak? E, hesabı verilebilir, denetlenebilir, kavramsal, nedensel, yöntemsel bilgi olacak. Bu önemli. Ve belli bir gerçekliğe ait olacak. Bana bir, bir, bir gerçeklik verecek. Ha şunu reddetmiyorlar. Diyorlar ki sen bilgi iddiasında bulabilirsin. Şu bardak hakkında ben mevcut yöntemlerin dışında bir bilgiye sahibim diyebilirsin. Ama bunun istilali olmadığı müddetçe ben bunu zannini kabul ederim diyor. Mesela astrolojiyi alıyor diyor ki olabilir. Gizli bilimler olabilir ama bu burhani, nazari değildir. Bak bu çok önemli bir şey. Bunu karıştırıyoruz biz. Evet, zannediyoruz ki adam astroloji kitabı yazmışsa kendisi... Değil. Bu zannediyor. insanlar kullanıyor bunu. Dolayısıyla belli bir kriter, bir yöntem kriteri, nazari bir kriterle o dönemdeki tüm bilgiyi hiyerarşik bir dizisiyle tabi tutuyorlar. Yöntem açısından. İlim, e, işte bu ilmi ahlak, ilim haysiyeti mi demek lazım? Yani gene o döneme gidiyorum. E, gene politik bir kaos var. O kaosun içerisinde böyle yani. Harp ahlakına evrilmemiş. Ulema için bir kaos falan yok. Ulemanın kendi coğrafyası, kendi dünyası var. Kendi o da... zi... tabii, tabii. Bu neden sürdürülemedi ya da bu fotoğraf... Sürdürülüyor canım. Sürdürülüyor. Kendi bağlamı içerisinde. Öyle mi? E bizi taşıyan ne yani? Bu zihniyet işte. Hmm. Yani bu e, Babürlerde de sürdürülüyor. Safevilerde de sürdürülüyor efendim Osmanlı'larda sürdürülüyor. Memlükte Memlük dönemini bir inceleyelim ya. 250 yıllık bir dönemdir Memlük dönemi. İslam tarihinin en büyük entelektüel üretimin yapıldığı dönemdir neredeyse ya. 250 yılda yazılan eserlerin toplam sayfası belki Osmanlı'nın yazdıklarına yakındır ya. O kadar çok eser üretiyorlar. Ben Adamlar sanki işi geçiyor. Sanki tüm Memlükler toplanmış eser yazıyor. Memlüklerin kurulma sebebi buymuş gibi. Yani inanılmaz 70 cilt İslam tarihi, 72 cilt hayvanlar ansiklopedisi. 15 cilt bilmem ne. Yani cilt cilt kitaplar bir de üstelik. Yani insan hakikaten yani Memlük devleti dediğinde ne? Mısır Bilad-ı Şam yani. Şöyle zannediyorsun o ilk okuduğumda ben gençliğimde. Ya Mısır'ın nüfusu ne kardeşim? Bu kadar kağıdı nerede buluyorlar? Herkes kitap yazıyor gibi hissediyorsun. Bunu açabilir miyiz? Bir başka programın başka bir konusu olur yapabiliriz. Memlüklerin mesela astronomi aletleri konusunda yazdığı eserleri toplasan belki tüm İslam tarihindekilerden daha fazladır. Hocam, ben... Bak, bak İngiliz bir şey bu ha. Yani astrolim aletleri çok çeşitli astrolim aletleri icat manya adamlar. Tabir caizse. Hepsi astrolim aleti icat ediyor. Yeni böyle bir yarış var. Muyum? Hmm. ya muyum? tabii ki hep tüm nedenlerini çalışmadık ama yani öyle basit bir şey değil. Çok, tek düze değil. Yani, hmm. İslam medeniyeti deyip böyle konuşuyoruz da bunun o eserlere geri gitmek lazım. Eyvah, ben... David Söyle... King diye bir çalışıyor bunu Alman Düşün yani. 4-5 yıl kitap yayınladı. Allah'tan çalışıyorlar listelerini da. Listelerini çıkarttı. Neredeyse 120'nin üzerine bu 200 yıl içerisinde birinci sınıf alet üreten adam çıktı yani. İnanılmaz. Ben sürdürülemiyor derken aslında şeyi bugünü de dahil ederek demiştim. Ama bu medeniyetin bir topyekün bütün olarak çizgi Diyelim çözülmesiyle alakalı. Yani merakada anlattığınız o üniversite, o okulu bugün... Orada zihniyeti taşıyabilirsin. Bütünü taşıyamazsın. Şimdi resim, fotoğraf makinesi değişti. Ne demiştik hatırla? Sen bir fotoğraf makinesi icat ettin. Ve bunu geliştirdin. Son derece güzel fotoğraf çekiyorsun ama başka biri çok daha farklı bir fotoğraf makinesi icat etti. Ona da bakman lazım. Buna tamam mı? Sen kendi fotoğraf makineni da kaybettin. Ama işlevi, onu ama işlevi yok artık onun. Yani, o yüzden. Tabii, hani Mehmet Genç Hoca'nın dediği gibi senin motosiklet saatte 250 kilometre gidiyor. Adam 750 kilometre hızda gidiyor yani. Ee, o senin yanından geçtiğinde sen e, hareket etmediğini zannedip motosiklette inmeye kalktın. 250 kilometre hızda giden ağzını burnunu yardın diyor. Mehmet Genç Hoca Rahmet'tin'in böyle bir teşviği çok, var. Çok Güzel bir teşvi. Çok. Yani adam 750 şimdi. Bak gerçeklikten kopmayacaksın dediğimiz bu. Yani çok ilginç. Hakikaten o dönemin imkanları içerisinde tabii e, Çinle, Hintle diye civar civar kültürlerle de benim orada ilişkileri var adamların. E, gerçeklikten kopmamışlar yani o açıdan. Ama yepyeni bir şey olmuş. Neticede bu da bir yöntem. Denetlenebilir bir bilgi. E, onu göremizden gelmeyeceksin. Tabii gene en büyüleyici olan kısmı şimdi vaktimiz daralıyor diye tabii böyle genelde kalmaya çalışıyorum hocam en büyüleyici olan kısmı ortak dil yani birbirleriyle kavga etmeden konuşabilecekleri bir vasat ve ilim çok acımasız tartışıyorlar birbirlerine bak inanılmaz acı hele Osmanlıya geldiğinde ben bazen okuduğumda korkuyorum yani biz onun onda birini bugün yapsak birbirimizi boğarız çok insafsızlar birbirlerine karşı yalnız. Ama ilim bilgi merkezde de, tabii, tabii. kalmak bilgi Tabii tabii. Bilgi... Yok, bazen politik şeyle olduğu zaman zarar da veriyorlar birbirlerine açıkçası. Hmm. Ama işin içine siyaset girdiğinde bir vezir gibi bir paşa girdiğinde falan oluyor bu genelde. Ama birbirlerine inanılmaz eserler yazıyorlar. Birbirlerini çok da takdir ediyorlar. Hmm. Mesela Hocazade hikayesinde vardır ya en sonunda ne diyor vezir? Karamani e, Mehmet Paşa mıydı? Bu adamın e, izzeti ilminden geliyor. Makamından gelmiyor. Biz bunu göremedik diyor mesela. En sonunda en büyük şeyidir o. Sevmez onu. Niye sevmez? Çünkü e, hocasını yendi bir müzakerede diye. Evet. Ama o bile en sonunda diyor ki ya bu büyük adam ya. Adamın izzeti ilminden geliyor diyor. Yani çok insaflar yeri geldiğinde. Yeri geldiğinde de ilmi konuları insafsızlar birbirine karşı. Ama dediğim gibi burada benim kişisel kanaatim e, bilgi merkezi almaları. Bu konuda çok güzel bir hikaye var. Belki onu anlatarak bunu bitirmek lazım bugünü. Cemalettin İbn Yunus biraz önce bahsettim. Cemalettin İbn Yunus'un özelliği şu. E, zaman aralığı ne hocam? Netlesin. 1200'lerin başı. Yine. Tabi tabi. E, yer ama, Musul. Musul e, dolaşıyor ama Musul medresesinde büyük oranda. en önemli özelliği o dönemdeki tüm büyük hocaların hocası. Tusi'nin hocası, Eber hocası, Alemtin Kaysan'ın hocası, herkesin hocası bu. Tüm disiplinlerde genel kabaca. Şöyle. Tabii tüm disiplinlerde hanem ama Herkes üst tahsilini bundan yapıyor. Yani ortaokul, lise, üniversite bitiyor, doktora bitiyor, doktora sonrası diyelim. Çünkü bu çok büyük bir alim. Nedir hocam şeyi? Tam hani temayüz ettiği... Her alanda, yani şöyle diyeyim, sabah Müslümanlara teoloji okutuyor, İslam'ı okutuyor. E, öğlenden sonra Hristiyanlara, yatsı da Yahudilere. İslam'a? Hayır. Yahudiler, Yahudi teorisini anlatıyor. Hristiyanlara İstan teorisini anlatıyor. Müslümanlar da Müslüman. Sen, sen öyle zannet değil. Ee, öyle öğrenciler arasında Yahudiler var, Hristiyanlar var. Hiç ayrım yapmıyor. Ondan sonra Antakya Başpiskopası adını şimdi hatırlamıyorum. Onun talebesidir mesela. Çünkü e, Frederick'e gönderdiği öğrencisinin yanına o gidiyor. Latince Birliği. Musul'da yetişmiş değil mi bir isim. Ee, o kadar ki Endülüs'ten sorular ona geliyor. Ce Günümüzde geldi onlar. Endülüs'ten gelen ce sorulara cevaplar kematiyus. Eee hmm. böyle büyük bir otorite, çok eser yazan biri değil. Dermiş meşrep bir adam, çelebi bir adam. Nasrettin Hoca'sı gelip ondan okuyor. Eberi çok meşhur bir alim olmasına rağmen gelip ondan e asrime okuyor. Alamittin Kayser büyük bir müzisyen olmasına rağmen gelip ondan müzik tahsil ediyor. Böyle bir adam yani. Şimdi meşhur hikaye biliyorsun, Egybilerle ee, e, şey e, Kutsal Roma Cermen İmparatoru Frederick bir anlaşma yapıyor, iyi bir ilişki kuruyorlar, o sırada Malta'ya yerleşiyor başkent ve e, İslam dünyasına iyi bir ilişki kuruyor, Hatta o kadar ki adamı Müslüman, Müslüman olduğu söylenisi çıkıyor. Frederick, Frederick tabii. E, sorular gönderiyorlar. Entelektüel bir faaliyet başlatıyor. Ee, batı'daki entelektüelleri sayında topluyor. Ama tabi belli bir birikim var. İşte felsefi meseleler çözemeyince gönderiyor. Diyelim ki İbn-i Sebi'nin El-Ecüöktü el, el Sicilye. Siciliye cevapları diye. Hmm, yayınlandı. Ta da. Tabi tabi onlar da. yayınlandı. Şimdi e, tıp soruları bazı matematik soruları filan geliyor. Bunları cevaplandırıyorlar. Tıpla da mı şeyi var? Tabi tabi, tabi yani hayır. Genel soruları alanlarına göre veriyor şey eee Sultan'ı cevaplandırıp gönderiyorlar. Hatta bir süre sonra Frederick diyor ki ya bu böyle taşıma süyli olmuyor. bize hoca gönder diyor. Önümüzdeki şeyleri stratejden Urmeyi gönderiyorlar. Cemati Eyüp Sultan'ı da yanına da Antakya Başpiskoposunu koyuyorlar da o da Cemati Eyüp Sultan'ı Latince bildiği için 4 yıl boyunca 1244 yanlış hatırlamıyorsam e şey Stratej daha sonra Konya Kadısı e, şeyde Sicilya'da Avrupa'da entellektüel dört yıl boyunca mantık, doğal felsefesi, metafizik, e, kognitif psikoloji derslerini okutuyor. Şimdi e, bu sorulardan bir tanesi matematik sorusu. O dairenin, dairenin kararleştirmesi diye meşhur bir problem var. O problemin bir alt türü e, ile alakalı soru geliyor şeye. Şey fotoğraf şu değil mi hocam? Çok özür. E, orada bir okul, bir tartışma grubu, bir eğitim e, yeri var. Onlar. E, eğitimlerine devam ederken bir e, sorunla karşılaşıyorlar. Tabii tabii. Daire'nin alanı ile ilgili. Yok, dairenin alanı değil. Dairenin kararlaştırması ile alakalı hmm. meşhur bir e, Yunan'dan gelen Pitagoras'tan bir problem var. Onun özel bir durumu ile alakalı. Şey, Çözemiyorlar ve soru gönderiyorlar. Tabii tabii gönderiyorlar şeye Egyb'lere. Egyb'lerdeki alimler de çözemiyor bunu. Hmm. E, tabii hiyerarşiyi çok iyi biliyorlar. Kim çözebilir? kemati ibn Yunus. Kemaat ibn Yunus'una gönderiyorlar bunu. Sultan gönderiyor. Kemaat ibn Yunus Problemi çözüyor akşam. Eberi, Eberi de dönemin diyelim ki en tanınmış on adamından biri. Eberi'ye bunun ispatını yap diyor sen. Hani çözdük ama ispat. O da ispatını yapıyor. Kaynaklar anlatıyor bunu. E, problemi biliyoruz ama problemi çözmeyle ilgili metin yok. E, sonra e, diyorlar ki haber geliyor. E, Frederik'in elçisi gelip cevabı alacak. Musul'a gelecek. yani Şimdi o derviş meşrep Kemati ibnus hemen e, emre diyor. Diyor ki bana bir taht yapın medresenin ortasında yapıyorlar. İpek halı koyun. E, i̇yi bir elbise yaptırıyor kendine. Tüm devlet erkanını sağa diziyor. Medreseden şeyken tüm e, alimleri de sola diziyor ve gidip tahta oturuyor. Herkes şaşırıyor. Em Ömer el Gridli, büyük ihtimalle Grid'den bir talebesi var bunun. Çünkü geliyor şey elçi büyük bir ihtişam Kemahat i̇bn tahtta oturuyor yani. Devlet başkanı. Devlet başkanımız Valiler falan hep orada dizilmiş tabii. bitti saygı var o dönemde. O ilim ee, mektubu veriyor ona. Yani cevabı veriyor. Tabii ondan sonra valinin işi alıyor. Vali gidiyor. Hemen üstündekileri çıkartıp tahtı atıyor meclisinden. Diyorlar ki Ömer El Gride diyor ki ona. Bunu İbn-i Hallika El-Vafiyat'ın anlatıyor. Tabakat kitabıdır önemli. Üstad diyor şu bir iki saat yaşadığımız ne diyor ya? Sen derviş bir adamsın. Hayatın boyunca böyle şeyler giymedin. Cevap çok önemli bence. Diyor ki bilgi ihtişamdır. Sahibini muhteşem kılar. Bunu bu yabancıya göstermek istedim. Yani Müslümanların bir ihtişam, muhteşemdir Müslümanlar ama bu muhteşemlik dinlerinden, bu muhteşemlik siyasi güçlerinden, ordularından değil, sahip oldukları bilgiden gelir. Ve göstermek istedi. Şimdi anlatabildim mi? Tüm bu dönemdeki zihniyeti özetliyor bu. Bilgi ihtişamdır, sahibini muhteşem kılar. Her konudaki bilgi ama burada bir alan ayrımı yapmıyor. Çünkü kendisinde bir alan ayrımı yok, her konuda bilgili bir adam. Şimdi eee Meraga'nın e, Meraga'nın etrafındaki insanların e, zihniyeti bu. Bilgi ihtişamdır. Bilgi güçtür değil ama bak. Buradaki ihtişamı da şey anlamda düşünmeyelim sadece dünyevi anlamda değil. Bilgiyi bunlar bir kemal olarak görüyorlar. İnsanın bilgilenmesi insanın kemalidir. Ne demek kemal? İnsanın sahip olduğu maddi manevi yetilerin tekamül etmesi, gelişmesi, olgunlaşması için bir vesiledir. Eşyanın hak etmeli ilişkin bilgimiz. Ne kadar yaklaşırsak o kadar tekamül ederiz. O kadar olgunlaşırız. Bu bizim davranışlarımızla ilişkilerimizle yansır şeklinde. Buradaki ihtişamı sadece bir göst, bir sahne olayı olarak almamak lazım. Ha, o tarafı da var mı? Var. Ali. Tabii. Çünkü Taşköprüzade'nin yıllar sonra yazacağı kitap misba ı Sa'de ve Miftah-ı Saade ve, ve Misbah-ı Siyade. Ne demek siyade? Efendiliğin. Hmm. Anahtarıdır şey. E, bilgi, bilgi sahibi olursan efendi olursun. Bu efendiliği her türlü şekilde düşün. Seyyid yani. Siyadede diyor, de yönetici olursun, güçlü olursun, yön verirsin, tanım tanımlayan gücü elinde tutar evet. bilgiyi. O anlamda. Yoksa bilgi yani bir ikinci anlamda bilgi tabiata işkence etmek anlamında bir güç değil. Bu tarafı da var tabi. Bu anlamda tabii şey denetlenebilir ve yöntem merkezli. Tabi belli bir değer üzerine de dayandığı için adamlar neticede İslami bir değer skalası iş gördükleri için orayı kontrol ediyorlar. Bu son derece önemli bir zihniyet. Bilgi, yani, bilgi, ihtişamdır sahibini muhteşem kılar. Eyvallah hocam. Kemalettin İbni Yunus. Evet, bununla bitirelim. Vaktimiz de bitti zaten. Öyle mi? önümüzdeki hafta yine Mera'dan herhalde artık sen onlara karar veriyorsun. Ben karışmıyorum ona. Sen nasıl dersen öyle gideriz. Efendim, bizden bu akşamlık bu kadar. Önümüzdeki hafta İnşallah tekrar burada olacağız. Hayırlı akşamlar.